Anton Pavlovich Chehov 6. Koğuş. Hastane avlusunda dolavrat otu, ısırgan otu ve yabani kenevirden oluşan küçük bir ormanla çevrili ek bir bina vardır. Çatısı paslıdır, bacasının yarısı yıkılmış, sundurmadaki çürümüş basamaklar otlarla kaplıdır ve sadece sıva izlerini barındırır kendinde. Ek binanın cephesi hastaneye bakarken, arka cephesi üzeri çivili gri hastane çitiyle onu ayıran bir tarlaya bakar. Uçları yukarıya bakan bu çiviler, bu çit ve de ek binanın kendisi sadece hastane ve hapishane binalarında görülen donuk, ıssız ve terk edilmiş gibi duran bir görüntü sergiler. Eğer ısırganın sizi yakmasından korkmuyorsanız ek binaya giden o dar patikadan geçip içeride neler olup bittiğine bir bakalım. İlk kapıyı açtıktan sonra girişe giriyoruz. Burada duvar boyunca ve sobanın yakınında Hastane'nin çöpleri dağ gibi yığılmış durumda. Minderler, eski püskü sabahlıklar, pantolonlar, mavi çizgili gömlekler, değersiz ve yıpranmış ayakkabılar. İşte bütün bu kalıntılar dağ gibi yığılmış, karma karışık olmuş ve çürümekte. Üstelik boğucu bir koku da yaymakta. Çöpte dişlerinin arasında her zaman bir pipo tutan, kahverengi çizgili, emekli eski bir asker olan Bekçi Nikita yatar. Sert, somurtkan bir yüzü ve o yüze bozkır çoban köpeğinin ifadesini veren sarkan kaşları ile kırmızı bir burnu vardır. Uzun olmamakla beraber zayıf ve zindedir. Bununla birlikte duruşu etkileyici, yumrukları güçlüdür. O, dünyadaki her şeyden daha fazla düzeni seven ve bu nedenle insanların dövülmesi gerektiğine ikna olan basit fikirli, dar görüşlü, itaatkar ve aptal insanlar grubuna dahildir.'' Yüzüymüş, göğsüymüş, sırtıymış ayırt sizin neresine denk gelirse insanı döver ve dayak olmadan düzenin olmayacağına inanır kendisi. Ardından girişi saymazsanız bütün binayı kaplayan geniş, ferah bir koğuşa girersiniz. Burada duvarlar kirli maviye boyanmıştır. Tavan bacasız bir fırında olduğu gibi isle kaplıdır ki bu da kışın burada sobaların duman çıkararak karbon monoksit sergilediğinin açık bir kanıtıdır bu. İçerideki pencereler demir parmaklıklarla çirkin bir hale gelmiştir. Zemin ise gri renkte olmakla birlikte berbat bir haldedir. Ekşi lahana, yanmış fitil, böcek ve amonyak kokuları almış başını gidiyor. Ve ilk dakikadan itibaren de bu pis koku sanki hayvanat bahçesine giriyormuşsunuz gibi bir izlenim bırakıyor. Koğuşta zemine sabitlenmiş yataklar vardır. Bunların üzerinde ise mavi hastane kıyafetleri, ve eski moda kalpaklarıyla insanlar oturup yatmaktadır. Bu insanlar akıl hastalarıdır. Bunlardan beş kişi vardır. Biri yüksek tabakadan, geriye kalanı ise Burcuva sınıfındandır. Birinci kapıda parlak, kırmızı bıyığı, ağlamaklı gözleri olan uzun boylu ve zayıf bir adam kafasını yaslayarak oturmuş bir noktaya bakıyor. Gece gündüz yas tutar, başını sallayıp içini çeker ve acıyla gülümser. Konuşmalara nadiren katılır. Ve genellikle soruları cevaplamaz. Kendisine bir şey verildiğinde ise mekanik bir şekilde yer, içer. Acı çekmesinden, boğucu öksürüğünden, zayıflığından ve yanaklarındaki kırmızılığından ötürü herhangi biri onda veren başladığını düşünür. Onun ardından sivri bir sakalı ve negro gibi siyah kıvırcık saçları olan ufak tefek, hareketli ve oldukça çevik bir ihtiyar gelir. Öğleden sonra... Pencereden pencereye koğuşun etrafında yürür veya bir Türk gibi bağdaş kurarak yatağında oturur. Bir şakrak kuşu gibi huzursuzca ıslık çalıp sessizce şarkı söyler ve ardından kıkırdar. Gece Tanrı'ya dua etmek için kalktığında yani göğsünü yumruklayıp parmaklarıyla kapıları tırmaladığında çocukça bir sevinç ve canlı bir karakter sergiler. Bu kişi yaklaşık 20 yıl önce şapka otölyesi yandığında deliren ve Kafasız Yahudi Kadır. Altıncı koğuşta yaşayanlar arasında binadan çıkmasına hatta hastane avlusundan çıkıp sokağa kadar gitmesine izin verilen tek kişi odur. Bu ayrıcalığa uzun zamandır sahip olmasının nedeni muhtemelen hastanenin eski bir sakin olmasının yanı sıra sessiz, zararsız bir aptal olmasından ve de çoktandır çocuklarla ve köpeklerle çevrili bir şekilde sokaklarda görünmesinin normal kabul edildiği Kasabanın soytarısı niteliğinden ileri gelir. Üzerindeki sabahlığıyla, komik kalpağıyla, terliklerle ve bazen yalın ayakla, hatta pantolonsuz bir şekilde sokaklarda dolanır. Kapılarda ve banklarda durur ve bir kapik ister. Bir yerde ona kıvas verirler. Başka bir yerde ekmek. Bir diğerinde ise bir kapik. Derken böylece binaya genellikle iyi beslenmiş, zengin bir şekilde geri döner. Yanında getirdiği her şeyi onun yararına Nikita ondan alır. Asker bunu kaba bir şekilde, öfkeyle yapar. Ceplerinin içini dışına çevirir. Yahudi'yi bir daha asla sokağa çıkarmayacağına ve düzensizliğin onun için dünyadaki her şeyden daha kötü olduğuna şahitlik etmesi için o an Tanrı'yı çağırır. Moiseyka hizmet etmeyi sever. Yoldaşlarına su verir. Uyurlarken üstlerini örter. Herkese sokaktan bir kapik getireceğine ve yeni bir şapka dikeceğine söz verir. Sol tarafında yatan felçli komşusuna yemek yedirir. Merhametten ya da insani bir düşünceden ziyade bunu sağ tarafındaki komşusu Gromov'u taklit etmek suretiyle istem dışı bir şekilde itaat ederek yapar. Yaklaşık 33 yaşında doğuştan asil, eski mahkeme mübaşiri ve vilayet sekreteri olan İvan Dimitriç Gromov zulüm sanrılarından mustariptir. Ya yatağında kıvrılmış yatar ya da sanki egzersiz amacıyla bir köşeden diğer bir köşeye yürüyüp durur ve neredeyse hiç oturmaz. Bir tür belirsiz, tanımsız bir beklenti yüzünden her zaman heyecanlı, tedirgin ve gergindir. Koridordaki en ufak bir hışırtı veya avludaki bir çığlık başını kaldırıp kulak kesilmesi için yeterlidir. Onun için mi geliyorlar, onu mu arıyorlar? Böylece yüzü aşırı endişeli ve tiksinti duyan bir ifadeye bürünür. Mücadeleyle ve uzun süredir devam eden korkuyla onun işkence gören ruhunu aynadaki gibi aynen kendinde de yansıttığı o geniş, çıkık elmacık kemikleri her daim solgun ve mutsuz yüzünü görmek hoşuna gidiyor. Yüz buruşturması tuhaf ve hastalıklı olsa da derinlemesine çektiği o samimi acıların yüzüne yerleşmiş olan ince çizgileri mantıklı ve zekidir. Gözlerinde ise sıcak ve sağlıklı bir ışıltı saklıdır. Nikita dışındaki herkese karşı kibar, yardımsever ve alışılmadık derecede hassas olan o adamı seviyorum ben. Birisi yere bir düğme veya kaşık düşürdüğünde hızlı bir şekilde yataktan atlayarak onu hemen yerden alır. Her sabah yoldaşlarına iyi sabahlar diler ve yatarken de iyi geceler demeyi asla unutmaz. Deliliği sürekli gergin halinin ve yüzünü ekşitmesinin yanı sıra şu şekilde de kendisini gösterir. Akşamları bazen bütün vücudu sitrel bir şekilde ve dişleri takırdayarak sabahlığına sarılır ve bir köşeden diğerine yatakların arasında hızlı hızlı gidip gelmeye başlar. Sanki güçlü bir nöbet geçiriyormuş gibi görünür. Bu arada aniden durup yoldaşlarına baktığında çok önemli bir şey söylemek istiyormuş gibi görünür. Fakat sonra anlaşılan onu dinlemeyeceklerini ya da anlamayacaklarını düşündüğünden olsa gerek sabırsızca başını sallayarak Yürümeye devam eder. Ancak yakında konuşma arzusu tüm düşüncelerinin üzerinde seyreder. Ve böylece kendisini serbest bırakıp hararetle ve tutkuyla konuşmaya başlar. Konuşması saçmalık derecesinde düzensiz ve ateşli, bağlantısız ve her zaman anlaşılır değildir. Öte yandan konuştuğu zaman kelimelerinde ve sesinde son derece güzel bir şey duyulur. Ondaki baki olan deliliği ve insanı yakından tanıyacaksınız. Çılgın konuşmasını kağıda dökmek zor. İnsanların alçaklığından, gerçeği ezip geçen şiddetten, nihayetinde yeryüzünde mevcut olacak harika yaşamdan, ırz düşmanlarının aptallığını ve zulmünü her dakika ona hatırlatan pencere parmaklıklarından bahseder. Eski ama yine de henüz bitmemiş şarkılardan meydana gelen düzensiz, garip bir potpuru çıkar ortaya. Bundan yaklaşık 12 ila 15 yıl önce şehirde, Ana cadde üzerinde bulunan evinde son derece saygın ve müreffeh bir kişi olan Gromov adlı bir memur yaşardı. Sergey ve Ivan adında iki oğlu vardı. Üniversitede 4. sınıf öğrencisi olan Sergey'in vereme yakalanarak ölmesi aniden Gromov ailesinin üzerine yıldırım gibi düşen bir dizi talihsizliğin başlangıcı olmuştu. Sergey'in cenazesinden bir hafta sonra yaşlı baba dolandırıcılık ve zimmete para geçirme nedeniyle yargılanmış ve ardından hapse girmişti. Kısa süre sonra da hapishanenin hastanesinde Tifo'dan ölmüştü. Ev ve tüm gayrimenkuller açık arttırma ile satılınca Ivan Dimitriç ile annesi evsiz barksız ortada kala kalmıştı. Daha önce babası hayattayken St. Petersburg'daki bir üniversitede okuyan ve hayatını orada idame ettiren ayda 60 ila 70 ruble alan Ivan Dimitriç'in yoksulluk hakkında hiçbir fikri yoktu. Ancak şimdi hayatını büyük ölçüde değiştirmek zorundaydı. Düşük ücret karşılığında sabahtan akşama kadar ders vermek, yazı işleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen açlıktan ölmek üzereydi. Zira tüm kazancını annesini hayatta tutmak için ona gönderiyordu. Böyle bir yaşama dayanamayan Ivan Dimitric inancını yitirdi. Güçsüz kaldı derken üniversiteyi bırakarak eve geri döndü. Burada, kasabada, Tanadık aracılığıyla bir ilçe okulunda öğretmenlik pozisyonu elde etmişse de hem yoldaşlarıyla anlaşamadığından hem de öğrenciler onu sevmediğinden kısa zamanda işi bıraktı. Annesi öldü. 6 ay boyunca sadece ekmek ve suyla yaşayıp yersiz yurtsuz gezdi. Sonra da mahkeme mübaşirliğine girdi. Hastalık nedeniyle işten çıkarılana kadar bu görevi sürdürdü. Genç, Öğrenci yıllarında bile asla sağlıklı bir izlenim bırakmazdı. Her zaman solgun ve zayıftı. Soğuk algınlığına eğilimliydi. Az yemek yer ve kötü uyurdu. Bir kadeh şaraptan başı döner, öfke nöbetine tutulurdu. İnsanların arasına karışmayı severdi. Ancak huzursuz doğası ve şüphesi nedeniyle kimseye yaklaşmazdı. Dolayısıyla da hiç arkadaşı yoktu. Kasaba halkının kaba cehaletlerinin, uykulu ve hayvani yaşamlarının ona aşağılık ve iğrenç göründüğünü söyler. Her zaman onları aşağılayarak konuşurdu. Yüksek bir tenorda, ateşli bir şekilde, her zaman ya küçümseme ve öfkeyle, yahut da merak ve coşkuyla, ancak her daim içtenlikle konuşurdu. Konu ne olursa olsun, onu döndürüp dolaştırıp aynı yere getirirdi. Kasabada yaşamak kasvetli ve sıkıcıydı. Toplumun yüksek çıkarları yoktu. Daha ziyade şiddet, kaba ahlaksızlık, ve iki yüzlülük ile çeşitlenen donuk, anlamsız bir yaşam söz konusuydu. Alçaklar iyi beslenip giyinirken dürüst olanlar kırıntılarla beslenmekteydi. Okullara, dürüst bir yöne sahip yerel bir gazeteye, tiyatroya, kamuya açık okumalara entelektüel güçlerin kaynaşmasına ihtiyacımız vardı. Toplumun bilinçlenip dehşete kapılmasına ihtiyacımız vardı. İnsanlar ilgili kararlarında ise herhangi bir tonu içinde barındırmayan sadece Beyaz ve siyah renkleri baz alırdı. İnsanlar ya namusluydu ya da alçaktı. Ortası olamazdı. Her zaman kadınlardan ve aşktan tutkuyla ve coşkuyla bahsetmiş olsa da asla aşık olmadı. Yine de kararlarının ciddiyetine ve sinirliliğine rağmen sevildi ve arkasından vanya olarak sevgiyle konuşuldu. Doğuştan gelen inceliği, yardımseverliği, ahlakı, ahlaki saflığı ve eski püskü ceketi, Hastalıklı görünümü ve ailevi talihsizlikleri iyi, sıcak ve üzücü bir duyguya ilham verdi. Dahası iyi eğitimli ve çok okumuş biriydi. Kasaba halkına göre her şeyi biliyordu. Ve kasabada yürüyen ansiklopedi gibi bir şeydi. Çok okurdu. Gergin bir şekilde sakalını çekiştirerek dergi ve kitapları göz atarak kulüpte oturur ve yüzünden okuma yapmadığı daha ziyade kendisine okuduklarını sindirmek için vakit dahi vermeden Onları yalayıp yuttuğu anlaşılırdı. Okuma yapmanın onun hastalıklı alışkanlıklarından biri olduğunu düşünmek gerekir. Zira aynı açgözlülükle geçen yılki gazete ve takvimler de dahil olmak üzere eline geçirdiği her şeyin üzerine atlardı. Evde uzanırken bile okumaya devam ederdi. Bir sonbahar sabahı paltosunun yakasını kaldırarak sokaklardan ve arka bahçelerden çamurların içinde geçen Ivan Dimitrić Mahkeme kararı ile ödeme almak için bir esnafın yolunu tuttu. Ruh hali her sabah olduğu gibi kasvetliydi. Yan caddelerden birinde Prangalı iki tutuklu ve onlardan sorumlu olan silahlı dört asker ile karşılaştı. Önceden Ivan Dimitric sık sık mahkumlarla tanışırdı ve her seferinde de bu tutuklular şefkat ve rahatsızlık duyguları uyandırırdı üzerinde. Oysa şimdi bu karşılaşma özel ve tuhaf bir izlenim bırakmıştı onda. Bir nedenden ötürü aniden kendisinin de zincirleneceği ve aynı şekilde çamurdan geçirilerek hapishaneye götürüleceği hayali geldi gözünün önüne. Esnafı ziyaret edip eve dönerken postanenin yanında ona selam veren ve sokak boyunca onunla birlikte birkaç adım giden tanıdık bir polis müfettişiyle karşılaştı. Ve nedense gözüne güvenilir gelmedi müfettiş. Tutuklular ve silahlı askerler bütün gün aklından çıkmadı. Evdeyken ve anlaşılmaz ruhani bir kaygı da kitap okumasını ve konsantre olmasını engelledi. Akşamleyin ışığını yakmamakla birlikte gece bir türlü uyku girmedi gözüne. Zira sürekli tutuklanabileceğini, zincirlenebileceği ve hapse gönderilebileceği düşüncesi kafasında dönüp duruyordu. Bir suçunun olduğunu sanmıyordu ve gelecekte de kimseyi öldürmeyeceğini, kundakçılık yapmayacağını ve çalmayacağını garanti edebilirdi. Ancak istemeyerek, Kazayla bir suç işlemek zor değil midir? İftira mümkün değil midir? Nihayetinde adli bir hata söz konusu olamaz mı? Gerçekten de yıllara meydan okuyan halk deneyimi yemin etmemek gerektiğini dilenciyle mahkumdan alıntı yaparak öğretir bize. Mevcut yasal işlemlerde adli hatanın olması mümkündür. Ve bu konuda karmaşık bir şey yoktur. Başkalarının acılarına karşı resmi ve iş ilişkisi bağlamında yaklaşan hakimler, polisler, Doktorlar gibi insanlar zamanla ve alışkanlık nedeniyle öyle duygusuzlaşırlar ki, isteseler de müşterilerine karşı resmi bir tutum haricinde başka türlü davranamazlar. Dolayısıyla da arka bahçelerinde koyun ve buzaları kesen ve kanı fark etmeyen köylülerden pek farklı değillerdir. İnsan kişiliğine karşı bu resmi, ruhsuz tavırla hakimin masum bir adamı tüm mülkiyet haklarından mahrum etmek ve onu ağır çalışmaya mahkum etmek için bir şeye ihtiyacı vardır. zamana. Hakimin maaşının ödendiği belirli formalitelerin yerine getirilmesi için sadece zaman lazımdır. Ve sonra her şey biter. Demir yolundan 200 vers uzaklıktaki bu küçük, sefil kasabada gel de adalet ve koruma isteyin. Her türlü şiddet toplum tarafından makul ve uygun bir gereklilik olarak karşılandığında her merhamet eylemi, örneğin bir beraat kararı, Katminsiz, intikamcı duyguların bütünüyle bir patlak vermesine neden olduğunda adaleti düşünmek komik değil midir? Sabahleyin Ivan Dimitric korku içinde yataktan kalktı. Alnında soğumuş ter vardı. Her an tutuklanabileceğini biliyordu. Dünün ağır düşünceleri çok uzun süre yakasını bırakmazsa bu onların içinde bazı gerçekler olduğu anlamına gelir diye düşünüyordu kendi kendine. Gerçekten de herhangi bir neden olmadan da aklına gelmediler. Bir bekçi yavaşça pencerenin önünden geçti. Nedensiz yere değildi bu. İşte evin yakınında da iki adam durmuş sessizce bekliyordu. Peki neden sessizdiler? Ivan Dimitric için günler ve geceler acı içinde gelip geçmekteydi. Pencerelerin önünden geçen ve avluya giren herkes casus ve dedektif gibi görünüyordu ona. Öyle vakti polis şefi genellikle bir çift atla caddeden geçerdi. Oralarda bulunan evinden polis departmanına gidiyordu. Ancak Ivan Dimitriç her seferinde nedense polis şefinin yüzünde gizemli bir ifade barındırarak hızlı bir şekilde gittiğini düşünürdü. Kasabada çok önemli bir suçlunun olduğunu duyurmak için acele ettiği açıktı. Ivan Dimitriç kapı çaldığında ürperiyor, ev sahibinin yanında yeni birini gördüğünde ise tedirgin oluyordu. Polis ve jandarmalarla görüşürken gülümsüyor ve ve kayıtsız görünmek için ıslık çalıyordu. Bütün gece tutuklanmayı bekleyerek gözünü kırpmadı. Fakat ev sahibinin uyuduğunu düşünmesi için horluyormuş gibi yaparak uykuluymuş gibi içini çekti. Çünkü uyumaması demek vicdan azabıyla kıvrandığı anlamına gelirdi. Ah nasıl da bir delil ama! Gerçekler ve mantığın sesi, bütün bu korkuların saçma ve psikopatça olduğu, eğer konuya daha geniş bir şekilde bakılırsa, yani konunun özüne inilirse... Tutuklanmada ve hapis cezasında gerçekten korkunç bir şey olmadığı konusunda ikna etmekteydiler onu. Hem zaten önemli olan vicdanın huzurlu olması değil miydi? Ancak ne kadar zekice ve mantıklı düşünse de zihinsel kaygısı da bir o kadar güçleniyor ve acı verici bir hal oluyordu. Bu, bakir bir ormanda kendisi için bir ufak bir alan yaratmaya çalışan bir keşişin hikayesine benzesilebilir. Bu keşiş, Baltayla ne kadar gayret ederse etsin orman o kadar gürleşip güçlenirmiş. Sonunda İvan Dimitriç bunun işe yaramaz olduğunu görüp akıl yürütmeyi tamamen bıraktı. Kendisini umutsuzluğa ve korkuya teslim etti. İnzivaya çekilip insanlardan kaçmaya başladı. İşi onun için zaten iğrençti. Ancak şimdi büsbütün dayanılmaz olmuştu. Bir şekilde onu hayal kırıklığına uğratacaklarından, cebine fark edilmeden rüşvet koyacaklarından ve sonra onu yakalayacaklarından veya yanlışlıkla, sahtecilikle eşdeğer olan resmi belgelerde yanlışlık yapacağından yahut da başkalarının paralarını kaybedeceğinden iyice korkar olmuştu. Her gün özgürlüğü ve onuru adına ciddi şekilde endişe etmek için binlerce farklı neden uydurduğu başka günlere kıyasla düşüncelerinin hiç bu kadar esnek ve yaratıcı olmamış olması tuhaftı. Ancak öte yandan dış dünyaya karşı, Özellikle de kitaplara olan ilgisi önemli ölçüde zayıflayınca hafızası da büyük ölçüde değişmeye başladı. İlk baharda kar düştüğünde mezarlığın yakınındaki bir vadide şiddetli ölüm belirtilerine sahip bir yaşlı bir kadın ve diğeri de bir çocuk olmak üzere yarı yarıya çürümüş iki ceset bulundu. Kasabada sadece bu cesetlerden ve bilinmeyen katillerden bahsediliyordu. Ivan Dimitric katilin onun olduğunu düşünmemeleri için Sokaklarda yürüdü, gülümsedi ve tanıdıklarıyla karşılaştığında bembeyaz oldu, kızardı. Böylece güçsüz ve savunmasızların öldürülmesi gibi adi bir suçunun olmadığından emin olmaya başladı. Ancak bu yalan sonunda onu tüketti ve bir süre düşündükten sonra en iyi şeyin ev sahibinin mahzeninde saklanmak olduğuna karar verdi. Bütün gün mahzende oturdu. Sonra bütün gece, sonra başka bir gün. Korkutucu derecede üşüyünce karanlığın çökmesini bekledi. Ve ardından bir hırsız gibi odasına girdi gizlice. Şafak vaktine kadar odanın ortasında durdu. Hareket etmedi. Fakat kulağı kapıdaydı. Güneş doğmadan önceki sabah erkenden ev sahibine sobacılar geldi. Ivan Dmitriç mutfaktaki sobayı onarmak için geldiklerini bilmesine biliyordu. Ancak korkusu ona sobacıların kılık değiştirmiş polis olduklarını söylüyordu. Daireden gizlice kaçtı ve korkuyla sarmalanmış bir şekilde... Şapkası ve fırakı olmadan caddede koştu. Köpekler ardından havlayarak peşine düştü. Yaşlı bir adam arkasından bağırdı. Rüzgar kulaklarında ıslık çaldı. Tam da bu anda Ivan Dimitric dünyadaki tüm şiddetin birikerek ardından geldiğini düşünüyordu. Yolda durdurulup eve getirildi. Ardından ev sahibesini doktor çağırmaya gönderdiler. İleride bahsedeceğimiz doktor Andrei Yefimic kafasına soğuk kompres yapılmasını istedikten ve defne damlası reçete ettikten sonra başına üzüntüyle salladı ve ev sahibine buraya tekrar gelmeyeceğini, zira akıllarını kaçıran insanlara müdahale edilmemesi gerektiğini söyleyip gitti. Geçinecek ve tedavi olacak parası olmadığından Ivan Dimitriç bir süre sonra hastaneye gönderildi ve sonra da zührevi hastalara tahsis edilen koğuşa alındı. Geceleri uyuyamayıp çocukça hareketler yapıp, hastaları rahatsız edince Andrei Yefim için emriyle Altıncı koğuşa transfer edildi hemen. Bir yıl içinde Ivan Dimitriç kasabada tamamen unutulmuştu. Ev sahibesi tarafından saçağın altındaki kızağı atılan kitapları ise çocuklar tarafından götürülmüştü. Daha önce de dediğim gibi Ivan Dimitriç'in sol tarafındaki komşusu Yahudi Moiseyka'ydı. Sağ tarafındaki komşusu ise Yahut gibiydi. Donuk tamamen anlamsız bir yüze sahip neredeyse yüz yuvarlak olan bir köylüydü. Kendisi düşünme ve hissetme yeteneğini uzun zaman önce kaybetmiş, hareketsiz, obur ve pis bir hayvandır. Her zaman keskin ve boğucu bir koku yükselir ondan. Onun temizliğinden sorumlu olan Nikita, yumruklarını saklamayarak bütün gücüyle onu fena halde benzetir. Ancak dehşet verici olan onun dövülmesinden ziyade ne de olsa buna alışabilir. Bu aptal hayvanın ne sesle, ne hareketle, ne de göz ifadesiyle dayaklara tepki vermeyip, Ağır bir varil gibi hafifçe sallanmasıdır 6. koğuşun 5. ve son sakini Bir zamanlar postanede tasnifçilik görevini icra eden biridir Kendisi güzel ancak biraz kurnaz bir yüze sahip olmakla birlikte Zayıf, ufak tefek, sarışın bir adamdır Berrak, neşeli görünen zeki ve sakin gözlerine bakıldığında Zihninde çok önemli ve hoş bir sırrı olduğu düşünülür Yastığının ve şiltesinin altında kimseye göstermediği bir şey var fakat bu, soyulma veya çalınma korkusundan ziyade tevazudan kaynaklanmaktadır. Bazen pencereye giderek sırtını yoldaşlarına çevirir ve göğsüne bir şey koyarak başını eğerek bakar. İşte bu zamanda ona yaklaşırsanız utanıp göğsünden o şeyi koparacaktır. Ancak sırrını tahmin etmek hiç de zor değildir. İvan Dimitriç'e sık sık ''Beni tebrik et, ikinci dereceden yıldızlı Stanislav nişanı verildi bana.'' İkinci dereceden yıldızlı Stanislav nişanı sadece yabancılara verilir. Fakat benim için nedense istisna yapmak istiyorlar derdi. Gülümser güvensizlik içinde omzunu silkerken. İtiraf ediyorum ki hiç beklemiyordum bunu. Ivan Dimitriç asık bir suratla cevap verirdi. Ben de bundan hiçbir şey anlamıyorum. Gözlerini sinsice kısarak eski postane memuru şöyle devam ederdi. Er ya da geç ne elde edeceğimi biliyor musunuz peki? Kesinlikle... İsveç kutup yıldızı nişanını alacağım. Bu öyle bir nişan ki ona değer. Beyaz haç ve siyah şeritten oluşuyor ve çok güzel. Muhtemelen başka hiçbir yerde yaşam buradakinden daha monoton değildir. Sabahleyin felçli ve şişman adam dışındaki hastalar koridordaki büyük bir küvette yüzlerini yıkayıp hastane kıyafetlerinin etek kısımlarıyla silinirler. Bundan sonra da Nikita'nın ana binadan getirdiği teneke kupalardan çay içerler. Her birinin bir kupa hakkı vardır. Öğleyin ekşi lahanadan yapılmış çorba ile yulaf lapası yenirken, akşamleyin ise öğle yemeğinden kalan yulaf lapası yenirdi. Kalan zamanlarda uzanırlar, uyurlar, pencereden dışarı bakarlar ve bir köşeden diğerine yürürler. Her gün böyle geçer. Eski posta memuru ise hep aynı nişanlardan bahseder. Altıncı koğuşta yeni hasta pek görülmez. Doktor uzun zamandır yeni hasta kabul etmiyor. Hem zaten yeryüzünde böyle tımarhaneleri ziyaret etmeyi seven insan tek tüktür. İki ayda bir berber Semyon Lazerich gelir buraya. Delilerin saçlarını nasıl kestiğinden ve Nikita'nın bunu yapmasına nasıl yardım ettiğinden, sarhoş bir şekilde gülümseyen berberin ortaya çıkmasıyla hastaların her seferinde nasıl da kaygılı bir hale geldiklerinden bahsetmeyeceğiz. Berberin dışında buraya kimse bakmıyor. Hastalar her gün sadece Nikita'yı görmeye mahkum. Bununla birlikte son zamanlarda hastane binasına oldukça garip bir söylenti yayıldı. Doktorun güya 6. koğuşu ziyaret etmeye başladığına ilişkin bir söylentiydi bu. Garip bir söylenti. Doktor Andreev Yefimic Ragin kendi türünde harika bir doktor. Gençliğinde çok dindar olduğunu ve manevi bir kariyere hazırlandığını, 1863 yılında lise eğitiminin tamamladıktan sonra teoloji akademisine girmeyi amaçladığını, ancak bir tıp doktoru ve cerrah olan babasının onunla fena halde alay ettiğini ve rahip olursa onu kesinlikle evlatlıktan reddetmekle tehdit ettiğini anlatırlar. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ancak Andrei Efim için kendisi tıbba ve genel olarak uzmanlık gerektiren bilimlere karşı asla bir eğilimi olmadığını defalarca itiraf etmiştir. Bununla birlikte tıp fakültesini bitirdikten sonra rahipliğe girmedi. Dindarlık göstermemekle birlikte tıp kariyerinin başlangıcında da şu anda olduğu gibi pek öyle rahibe benzemiyordu. Görünüşü ağır ve kabaydı, bir köylü gibiydi. Yüzü, sakalı, düz saçları, güçlü ve biçimsiz figürü, büyük yol üzerindeki aşırı beslenmiş, avare ve sert hancıyı hatırlatıyor. Mavi damarlarla kaplı, sert yüzünde küçük gözleri ve kırmızı bir burnu var. Boylu poslu, geniş omuzlu olup kolları ve bacakları oldukça iri. Bir yumrukta insanın canını alabilir gibi görünüyor. Bunun yanında adımları sessiz, yürüyüşü ise temkinli ve aşağılayıcıdır. Dar koridorda biriyle karşılaştığında yol vermek için her zaman ilk o durur ve ondan beklemeyeceğiniz bir şekilde yumuşak bir sesle ''Affedersiniz'' der. Boynunun etrafında sert kolalı yaka takmasına engel olan küçük bir şişliği vardır ve bu nedenle her zaman yumuşak keten veya pamuklu gömlek giyer. Aslında doktor gibi de giyinmiyor. 10 yıldır aynı kıyafeti giymekle birlikte genellikle bir Yahudi dükkanından satın aldığı yeni kıyafetleri de eski püskü ve buruş buruş görünüyor. Hastalarını kabul ederken de, öğle yemeğine çıkarken de, hatta misafirliğe giderken de hep aynı ceketi giyer. Fakat bunun cimrilikle bir alakası yoktur. Daha ziyade görünüşüne önem vermiyordur. Hepsi bu. Andrei Yefimiç görevini üstlenmek için şehre geldiğinde... Hayır kurumu korkunç bir haldeydi. Koğuşlarda, koridorlarda ve hastane avlusunda pis koku yüzünden nefes almak zordu. Hastane personeli, bakıcılar ve onların çocukları hastalarla birlikte koğuşlarda uyurlardı. Hamam böcekleri, tahta kuruları ve fareler yüzünden burada yaşamak mümkün değildi. Bütün hastanede bir termometre bile yoktu. Sadece iki neşter vardı. Patatesler küvetlerde tutulurdu. Müdür, Çamaşırcı ve sağlık görevlisi hastaları soyup soğana çevirmişlerdi ve insanlar Andrei Yefim için Selefi olan yaşlı doktorlarla ilgili olarak ise onun hastane alkolünü gizlice sattığını, bakıcılardan ve kadın hastalardan kendisine bir harem oluşturduğunu söylüyorlardı. Kasabada bu düzensizlikler hakkında çok şey bilinmekle birlikte bunlar abartıldıkça abartıldı ancak insanlar yine de sukunetlerini bozmadı. Bazıları bu düzensizlikleri hastaneye sadece köylülerin ve orta sınıfın gittiğini, onların da mutsuz olmama gibi bir durumlarının söz konusu olmadığını söyleyerek gerekçelendirdiler. Çünkü bu kişiler evlerinde hastaneye kıyasla çok daha kötü bir yaşam sürmekteydiler. Hem zaten onları tavukla besleyecek değillerdi ya, diğerleri ise buna gerekçe olarak bir zemsto olmadan kasabanın iyi hastanesini ayakta tutmanın imkansız olduğunu söylemekteydi ki Tanrı'ya şükür en azından kötü de olsa bir tane vardı. Yeni kurulan Zemsto, kasabanın zaten kendi hastanesine sahip olmasına dayanarak ne kasabada ne de kasabanın civarında hastanede açıyordu. Hastaneyi inceledikten sonra Andrei Yefimiç, bu kurumun ahlak yoksunu olduğu ve sakinlerinin sağlığını tehlikeye attığı sonucuna vardı. Ona göre yapılabilecek en akıllı şey hastaların serbest kalması ve hastanenin kapatılmasıdır. Ancak isteğinin tek başına bunu yapmak için yeterli olmadığını ve dolayısıyla bunun işe yaramayacağını düşündü. Zira fiziksel ve ahlaki bozukluklar bir yerden uzaklaştırılırsa bile başka bir yere gidecektir. Bu nedenle onun ortadan kalkmasını beklemek gerekir. Ayrıca insanlar bir hastane açıp burada kalmaya tahammül ediyorsa demek ki buna ihtiyaçları var. Önyargılara, tüm bu dünyevi pislik ve iğrençliklere de ihtiyaç var. Zira bunlar zamanla, Kara topraktaki gübre gibi değerli bir şeye dönüşecektir. Yeryüzünde hiç iyi bir şey yoktur ki esas kaynağında kötü şeyler olmasın. Görevi kabul eden Andrei Yefimiç düzensizliklere görünüşte oldukça kayıtsız kaldı. İstediği tek şey hastane personelinin ve bakıcıların koğuşlarda uyumamasıydı. Ardından içinde alet olan iki dolap yaptırdı. Müdür çamaşırcı ve sağlık çalışanı ile yılancık hastalığı yerli yerlerinde kaldı. Andrey Yefimiç zekayı ve dürüstlüğü son derece sever ancak etrafında akıllı ve dürüst bir hayat kurmak için ne buna uygun karakteri vardı ne de buna inanacak gücü. Emir vermeyi, yasaklamayı ve ısrar etmeyi hiç mi hiç bilmezdi. Sanki asla sesini yükseltmemeyi ve zorunluluktan faydalanmamaya yemin etmiş gibiydi. Ver ya da getir demek ona zor gelirdi. Bir şey yemek istediğinde tereddütle öksürerek aşçıya şunları söyler. Nasıl çay içebilirim ki? Ya da öğle yemeğini nasıl ederiz? Müdüre çalmayı bırakmasını söylemek veya onu uzaklaştırmak yahut da bu gereksiz parazit sorununu tamamen ortadan kaldırmak gücünün ötesindeydi onun. Andrei Yefim aldattıklarında veya onu gururlandırdıklarında yahut imzalaması için ona aşağılık bir hesap sunduklarında domates gibi kızarır ve kendisini suçlu hisseder ancak yine de hesabı imzalardı. Hastalara açlıktan veya kaba saba olan bakıcılardan şikayet ettiğinde ise utanır ve suçlu bir şekilde tamam tamam sonra halledeceğim muhtemelen bir yanlış anlamı oldu diye mırıldanırdı. İlk başta Andrei Yefimiç gayretle çalışmaktaydı. Sabahtan öğlene kadar her gün hasta kabul ediyor, ameliyat yapıyor hatta doğuma bile giriyordu. Kadınlar onun özenli olduğunu özellikle de çocuk ve kadın hastalıklarını mükemmel bir şekilde tahmin ettiğini söylüyordu. Ancak zamanla bu iş onu monotonlu ve bariz işe yaramazlığıyla sıkmaya başladı. Bugün 30 hasta alacaksınız, yarın 35 ve ondan sonraki gün ise 40 hasta. Günden güne, yıldan yıla bu böyle devam edecekti. Üstelik kasabadaki ölümler azalmamakla birlikte hastalar gelmeyi de bırakmıyordu. Sabahtan öğlene kadar 40 hastaya gerçek bir yardım sağlamak fiziksel olarak mümkün değildir ve bu nedenle ortaya ister istemez bir kandırılma durumu çıkar. Bir yıl içinde 12 bin hasta kabul edildi. Yani sadece muhakeme yaparak bile 12 bin kişi kandırıldı. Ciddi hastaları koğuşlara koyup onlarla bilimin kurallarına göre baş edemezsiniz. Çünkü kurallar varsa da bilim yoktur bu durumda. Eğer felsefeyi bir kenara bırakıp diğer doktorlar gibi bilgiçlik taslayarak kurallara uyarsak, bunun için öncelikle pisliğe değil temizliğe ve havalandırmaya, Kokuşmuş, ekşi lahana çorbasına değil, sağlıklı yiyeceklere ve de hırsızlara değil, iyi yardımcılara ihtiyacımız vardır. Ayrıca eğer ölüm herkesin normal ve meşru sonu ise ne diye insanların ölmesini engelliyoruz? Bir satıcı veya memur 5 yıl, 10 yıl daha fazla yaşıyorsa ne oluyor yani? İlaçların acıları hafiflettiği gerçeğinde tıbbın amacını görürsek o zaman istemsizce bir soru peyda olur. Neden onları rahatlatıyoruz? İlk olarak acı çekmenin insanı mükemmelliğe götürdüğünü söylüyorlar. İkincisi ise eğer insanlık acısını gerçekten hap ve damlalarla hafifletmeyi öğrenirse o zaman şimdiye kadar sadece her türlü sıkıntıdan kurtulmakla kalmayacak, aynı zamanda mutluluğu da bulduğu din ve felsefeyi de tamamen terk edecektir. Ölümünden önce Pushkin korkunç acılar çekmiş, zavallı Hein ise birkaç yıl boyunca felçli olarak yatmıştı. O acı olmayacaksa, Hayatları anlamsız ve tamamen boş olan ve bir de Amib'in hayatından farksız olacak olan bir Andrei Yefimic veya bir Matronya Savnishna niye hasta olmasın peki? Onlara haksızlık değil mi bu? İşte tam da böyle bir akıl yürütme nedeniyle Andrei Yefimic gayret etmeyi bıraktı ve hastaneye arada sırada gitmeye karar verdi. Hayatı şöyle geçiyordu. Genellikle sabah 8'de kalkıp kıyafetlerini giyer ve çayını içer, Sonra biraz kitap okumak için odasında oturur ya da hastaneye gider. Burada hastanenin dar ve karanlık koridorunda ayakta tedavi gören hastalar kabul edilmeyi bekler. Bir taraftan önlerinden çizmelerini tuğla zemine vuran hastane personeli ve bakıcılar. Üzerinde hastane kıyafetleri olan sıska hastalar geçip giderken öte yandan ölü bedenler ve kirli bulaşıklar taşınır. Çocuklar ağlar, koridorda cereyan olur. Andrei Yefimiç bu ortamın hummalı, Veremli ve genellikle hassas hastalar için acı verici olduğunu biliyor ama ne yapsın? Muayene odasında bir asistandan ziyade bir senatöre benzeyen tıraşlı, temizce yıkanmış, tombul yüzlü, yumuşak, mülayim tavırlı ve yeni bir takım elbise giyen, ufak tefek, şişman bir adam olan asistanı Sergei Sergeiç karşılar onu. Kasabada oldukça hastası vardır, beyaz bir kravat takar ve kendisini hiç hastası olmayan bir doktordan daha yetkin görür. Muayene odasının köşesinde üzerinde ağır bir kandilin olduğu çerçeve içinde büyük bir ikon, önünde ise üzerinde beyaz bir örtü olan bir şamdan durur. Duvarlarda ise piskopos portreleri, Savyatogorski manastırının bir görüntüsü ile kurutulmuş peygamber çiçeklerinin çelenkleri asılıdır. Dindar olan Sergei Sergeiç, ihtişamını sever. İkon masrafları kendisine aittir. Talimatına göre hastalardan biri, Pazar günleri muayene odasında yüksek sesle övge ilahileri okur. Ve okuma sonrasında sergey Sergeiç elinde buhurdanı alıp bütün koğuşu gezer ve oraları tütsüler. Hasta çok ancak yeterli zaman yok. Ve bu nedenle muayene sadece birkaç soru sorulması, uçucu merham veya hint yağı gibi bir takım ilaçların verilmesiyle sınırlıdır. Andrei Yefimic yanağına yumruk yaptığı eline dayayarak düşünür vaziyette oturur. Ve soruları mekanik bir şekilde sorar. Ellerini ovuşturarak sergey Sergiyç de oturur ve bazen müdahale eder. Genellikle şöyle der. Acı ve yoksulluk çekiyoruz. Çünkü merhametli tanrıya olması gibi dua etmiyoruz. Evet işte bu. Hasta kabullü sırasında Andrei Yefimic herhangi bir işlem yapmaz. Uzun zaman önce bırakmıştı bu alışkanlığı. Hem kan görmek onda bir hoşnutsuzluk yaratır. Boğazına bakmak için çocuğunun ağzını açması gerektiğinde ve çocuk çığlık atarak minik elleriyle kendini korumaya çalıştığında işte o zaman kulaklarındaki gürültü başını döndürür ve gözlerine yaşlar dolar. İlacı yazmak için acele eder ve çocuğu hızla alıp götürmesi için de kadına işaret eder. Hasta kabulde, hastaların utangaçlığından ve aptallıklarından, dindar sergey sergey için yakınlığından, duvarlardaki portrelerden ve 20 yılı aşkın bir süredir Sürekli sorduğu kendi sorularından hemen bakıp usanır. 5 ya da 6 hastayı kabul ettikten sonra ayrılır. Kalan hastalara ise asistanı bakar. Tanrı'ya şükürler olsun ki uzun zamandır özel bir hastası olmadığına ve kimsenin onu rahatsız etmeyeceğine ilişkin hoş bir düşünceyle eve gelen Andrei Yefimic hemen odasındaki masasına oturur ve kitap okumaya başlar. Her zaman da büyük bir zevkle ve çokça okur. Maaşının yarısı kitaba gider ve dairesinin altı odasından üçü kitaplarla ve eski dergilerle doludur. En çok tarih ve felsefe üzerine çalışır. Tıp alanında ise sadece sondan okumaya başladığı Doktor dergisine abonedir. Her seferinde de bu okuma aralıksız birkaç saat devam eder ve onu yormaz. İvan Dimitriç'in bir zamanlar okuduğu gibi hızlı ve aceleyle değil, aksine yavaşça, sindire sindire... Genellikle sevdiği veya anlamadığı yerlerin üzerinde dura dura okur. Kitaplarının yanında her zaman bir vodka şişesi vardır. Aynı zamanda tabaksız bir şekilde masa örtüsünün üzerinde duran tuzlanmış salatalık ya da ısırılmış elmayı da unutmamak gerekir. Her yarım saatte bir gözlerini kitaptan kaldırmadan kendine bir bardak vodka koyup içer. Sonra yine bakmadan el yordamıyla salatalığı arayarak ondan bir ısırık alır. Saat 3'te dikkatli bir şekilde mutfak kapısına yaklaşıp öksürür ve şöyle der. Daryushka öğle yemeğini nasıl yapsak oldukça kötü ve hiç de iştah açıcı olmayan bir yemekten sonra Andrei Yefimic kollarını göğsüne çaprazlayarak odalarda dolanır ve düşüncelere dalar. Saat önce 4'ü sonra da 5'i vurur ve o hala dolanıp düşünmeye devam eder. Zaman zaman mutfak kapısı gıcırdar. Daryoşkan'ın kırmızı, uykulu yüzü görünür arkasından ve sonra da endişeyle sorar. Andrei Yefimic bira içmenin zamanı gelmedi mi? O ise şöyle cevap verir. Hayır henüz değil. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Akşama doğru genellikle Andrei Yefimic'in bu koca kasabadaki topluluk içinde sohbet etmekten hoşlandığı tek kişi olan posta müdürü Mihail Averyanich gelir. Mihail Averyanich bir zamanlar çok zengin bir toprak sahibiymiş. Ve süvari birliğinde görev yapmış. Ancak her şeyini kaybedince zorunluluktan bu yaşlılık döneminde postanede işe girmiş. Dinç ve sağlıklı bir görünüşü olmakla birlikte gür, gri bıyıklara, ölçülü davranışlara, yüksek ve hoş bir sese sahiptir. İyi huylu ve hassas fakat aynı zamanda çabuk parlar. Postanede gelenlerden biri itiraz etse, onunla aynı fikirde olmasa veya sadece akıl yürütmeye başlasa işte o zaman Mihail Averyaniç kıpkırmızı kesilir ve titremeye başlar. Ardından da gürleyen bir sesle ''Sessiz olun!'' diye bağırır. Böylece postane uzun zamandan beri gitmenin akıl kârı olmadığı bir yer olarak nam salmıştır. Mihail Averyaniç, Andrei Yefimiç'i kültürü ve ruhunun asaleti nedeniyle sevip sayıyor. Bununla birlikte kasabanın diğer sakinleriyle kendi astarına yüksekten bakar. Andrei Yefimiç'in evine girerken şöyle der. ''İşte ben geldim. Merhaba cancağızım. Sanırım sizi bıktırdım değil mi?'' Doktor ise buna karşılık şöyle cevap verir. ''Ne münasebet. Aksine memnun oldum. Sizi gördüğüme yalnızca sevinirim.'' Dostlar çalışma odasındaki kanepede oturup bir süre sessizce sigara içer. Ardından Andrei Yefimiç der ki ''Daryushka hani bizim biralar?'' İlk şişeyi sessizce içerler. Doktor düşüncelidir. Oysa Mihail Averyaniç çok ilginç bir şey söyleyecek bir adam gibi Neşeli ve enerjiktir. Konuşmaya her zaman ilk olarak doktor başlar. Yavaşça ve sessizce başını sallayarak ve arkadaşının gözlerine bakmayarak asla gözlerine bakmaz zaten lafa girer. Ne kadar yazık. Sevgili Mihail Averyaniç kasabamızda akıllı ve ilginç bir konuşma yapan ve yapmayı seven insanların olmamasından derin bir üzüntü duyuyorum. Bu bizim için büyük bir eksiklik. Entelektüeller bile kabalığın üzerine çıkmıyor. Sizi temin ederim ki Onların gelişim seviyesi de alt sınıftan daha yüksek değildir. Kesinlikle, tamamen katılıyorum. Doktor sessizce ve bilinçli bir şekilde konuşmasına devam eder. Bu dünyada insan aklının en yüksek manevi tezahürlerinin dışında her şeyin önemsiz ve ilgisiz olduğunu siz de biliyorsunuz. Akıl, hayvan ve insan arasında keskin bir çizgi çizer, ikincisinin ilahiliğini ima eder ve bir dereceye kadar var olmayan ölümsüzlüğün yerini bile alır. Bundan yola çıkarak akıl, zevkin tek olası kaynağıdır. Çevremizdeki aklı görmüyor ya da duymuyoruz. Bu da zevkten yoksun olduğumuz anlamına geliyor. Doğru, kitaplarımız var. Ancak bu hiç de canlı bir konuşma olmamakla beraber bir iletişim şekli değil. Tamamen başarılı olmayan bir karşılaştırma yapmama izin verirseniz, kitaplar nottur. Ve konuşma da şarkı söylemektir. Tamamen doğru, sessizlik olur. Daryoşka mutfaktan çıkar. Donuk ve kederli bir ifadeyle yüzünü yumruk yaptığı eline yaslayarak konuşulanları dinlemek için kapıda durur. Mihail Averjeniç iç geçirir. Ah şimdiki akıldan isterdim. Sonra da daha önce hayatın ne kadar güzel, eğlenceli ve ilginç olduğunu, Rusya'da ne kadar akıllı entelektüellerin olduğunu, onların onur ve dostluk kavramlarını ne kadar da yüksekte tuttuklarını anlatır. Senetsiz para verilir ve ihtiyacı olan bir yoldaşa yardım eli uzatmamak utanç verici kabul edilirmiş. Ya o zamanki gezilere, maceralara, çatışmalara, yoldaşlara ve kadınlara ne demeli? Kafkasya ne muhteşem bir ülkeymiş. Garip biri olan bir tabur komutanının karısı bir subayın kıyafetini giyip akşamları rehber olmadan dağlara gidermiş. Bir köyde Kinez'in biriyle ilişkisi olduğunu söylenirmiş. ''Cennetin kraliçesi anamız'' diye iç çekiyor Daryushka. Nasıl da yiyip içerler de öyle, nasıl da umutsuz liberaller de öyle. Andrey Yefimiç dinler ancak duymaz. Bir şey düşünerek birasını yudumlar. Mihail Averyen için konuşmasını keserek beklenmedik bir şekilde konuşmaya başlar. Sık sık akıllı insanları ve onlarla konuşmayı hayal ediyorum. Babam bana mükemmel bir eğitim verdi. Ancak 60'lı yılların fikirlerinin etkisi altında kalarak beni doktor olmaya mecbur bıraktı. Bence o zaman onu dinlememiş olsaydım, şimdi zihinsel hareketin tam ortasında olurdum. Muhtemelen fakültenin birinde üye olurdum. Tabii ki akıl da sonsuz değildir ve geçicidir. Ancak bunun için neden tutku beslediğimi zaten biliyorsunuz. Hayat can sıkıcı bir tuzaktır. Düşünen bir kişi olgunluğa erişip olgun bir bilince geldiğinde o zaman istemsizce çıkış yolu olmayan bir tuzakta gibi hisseder kendini. Aslında kendi iradesine rağmen bazı tesadüfler yüzünden Yokluktan hayata çağrılır. Peki ama ne uğruna? Varlığının anlamını ve amacını bilmek istese de ona söylemiyorlar. Ya da saçma sapan şeylerden bahsediyorlar. Kapıyı çaldığında açmazlar. Ancak iradelerine rağmen ölüm onlara uğrar. Böylece hapishanede olduğu gibi ortak bir talihsizlik paylaşan insanlar bir araya geldiklerinde daha iyi hissederler. Ve tam da bu nedenle analiz ve genellemeye yatkın insanlar bir araya gelip gururlu, Özgür fikir alışverişinde bulunmak için zaman harcandığında kimse hayattaki tuzağı fark etmez. Bu anlamda akıl vazgeçilmez zevktir. Doğru. Andrei Yefimiç muhatabın gözlerine bakmadan sessizce ve duraklamalarla akıllı insanlardan ve onlarla olan konuşmalardan bahsetmeye devam ederken Mihail Averyeniç onu dikkatle dinleyerek tamamen doğru diyerek söylediklerine katılıyordu. Ruhun ölümsüzlüğüne inanmıyor musunuz diye sorar posta müdürü aniden. ''Hayır sevgili Mihail Averjeniç, inanmıyorum ve inanmak için bir nedenim de yok. İtiraf etmeliyim ki ben de şüpheliyim. Ancak bu arada asla ölmeyeceğim hissine kapılmıyor değilim. Ah kendi kendime, seni ihtiyar, ölme zamanın geldi.'' diye düşünüyorum. Sonra da içimden bir ses, inanma ölmeyeceksin.'' diyor. Saat 9 gibi Mihail Averjeniç ayrılır. Kapının önünde kürkünü giydikten sonra iç çekerek şöyle der. Ancak kader bizi öyle bir yere savurdu ki en sinir bozucu olan şey burada ölmek. Ah! Dostunu yolcu ettikten sonra Andrei Yefimiç masaya oturup tekrar okumaya başlar. Akşamın ve daha sonra da gecenin sessizliği hiçbir ses tarafından bozulmaz. Zaman kitabın üzerine kapanan doktorla birlikte durmuş ve donmuş gibi görünüyor. Sanki bu kitap ile yeşil şapkalı lamba dışında hiçbir şey yok orada. Doktorun kaba köylü yüzü yavaş yavaş insan aklının ilerlemesine dair bir zevk ve coşku gülümsemesiyle yavaş yavaş aydınlanır. İnsan neden ölümsüz değildir diye düşünüyor. Beyin merkezlerinin ve kıvrımlarının ne faydası var? Eğer bunların hepsi toprağa girmeye ve nihayetinde yer kabuğuyla birlikte soğumaya ve sonra da milyonlarca yıl boyunca anlamsız ve amaçsız bir halde dünya ile birlikte güneşin etrafında dönmeye mahkum ise Bakmanın, konuşmanın, hissetmenin ve aklın ne önemi var ki? Soğutmak ve sonra da dönmek için insanı yüce, neredeyse tanrısal bir zeka ile yokluktan kurtarmaya ve sonra da sanki alay eder gibi onu toprak haline getirmeye hiç de gerek yoktur. Maddelerin dönüşümü. Ancak bu ölümsüzlük olgusuyla kendinizi teselli etmek nasıl bir korkaklıktır öyle? Doğada gerçekleşen bilinçtaşı dışı süreçler insan aptallığından bile daha düşüktür. Çünkü aptallıkla hala bir bilinç ve irade vardır. Oysa süreçlerde kesinlikle hiçbir şey yoktur. Sadece erdeme kıyasla daha fazla ölüm korkusu olan bir ötlek, bedeninin zamanla çimde, taşta, kurbağada yaşayacağı gerçeğiyle kendini teselli edebilir. Maddelerin dönüşümünde ölümsüzlüğünüzü görmek, pahalı bir keman kırıldıktan ve değersiz bir hale geldikten sonra bir vakada parlak bir geleceği tahmin etmek kadar tuhaftır. Saat vurduğunda Andrei Yefimiç sandalyesinde geriye yaslanıp biraz düşünmek için gözlerini kapatır. Şans eseri kitapta okuduğu güzel düşüncelerin etkisi altında geçmişine ve şimdiye bir bakış atar. Geçmiş iğrençti. Hatırlamamak daha iyi. Şimdiki hayatı da geçmişten farklı değil. Düşünceleri güneşin etrafında soğumuş toprakla birlikte döndüğünü, zaman dairesinin yanındaki büyük binada insanların hastalıklardan ve fiziksel pislikten çürüdüğünü bilir. Belki biri uyumayıp böceklerle savaşır, birine yılancık bulaşır veya biri sıkıca sarılmış bir bandaj yüzünden inler. Belki de hastalar bakıcılarla kart oynayıp vodka içer. Bir yıl içinde 12 bin kişi kandırıldı. 20 yıl önce olduğu gibi tüm hastane işleri yine hırsızlık, kavgalar, dedikodu, adam kayırmacılık ve kaba şarlatanlık üzerine inşa edilmiş vaziyettedir. Hastane eskiden olduğu gibi hala sakinlerinin sağlığı için ahlaksız ve son derece zararlı bir kurumdur. Parmaklıklar ardındaki 6. koğuşta Nikita'nın hastalara vurduğunu ve Moiseyka'nın her gün şehirde dolaşıp sadaka topladığını bilir. Öte yandan son 25 yıl içinde tıpta harika bir değişikliğin gerçekleştiğinin farkındadır. Üniversitedeyken tıbbın yakın zamanda simya ve metafiziğin kaderini yaşayacağını düşünürdü. Ancak şimdi geceleri okuduğunda tıp bilimi ona dokunuyor, içindeki merakı hatta şevki uyandırıyor. Aslında ne beklenmedik bir parlaklık, nasıl bir devrim? Antiseptikler sayesinde büyük pregovun gelecekte bile imkansız olduğunu düşündüğü ameliyatlar gerçekleştiriyor. Sıradan köy doktorları diz ekleminin rezeksiyonunu ameliyat etmeye girişiyor. Karın boşluğunun cerrahi yöntemlerle açılması ameliyatlarında bile yapılan yüz ameliyattan sadece birinde ölüm meydana geliyor. Hatta taş hastalığı öyle basit kabul ediliyor ki hakkında yazı bile yazılmıyor. Frengi gerçekten de tedavi ediliyor. Peki ya kalıtım teorisi, hipnotizma, pastör ve koşun keşifleri, istatistiklerle sağlığı uygunluk ve bizim köy tıbbımız, mevcut hastalık sınıflandırması, tanıma ve tedavi yöntemleriyle psikiyatri, Geçmişte olanlarla kıyasla bütün bir elborustur. Artık delilerin kafalarına soğuk su dökmüyorlar ve deli gömleği giydirmiyorlar. Onlara insanca muamele ediyorlar ve hatta gazetelerin dediği gibi onlar için gösteriler ve balolar düzenliyorlar. Andrei Yefimiç bugünkü bakış açılarına ve zevklere göre altıncı koğuş gibi böylesi bir iğrençliğin kasabadaki demiryolundan sadece 200 verslik bir uzaklıkta mümkün olduğunu bilir. Bu kasabadaki belediye başkanı ve tüm belediye üyelerinin yarı okur yazar esnaftan oluştuğunu ve doktoru ağızlarına eritilmiş kurşun dökmüş olsa bile eleştiri olmaksızın inanılması gereken bir rahip olarak gördüklerini gayet iyi bilir. Başka yerde olsaydı halk ve gazeteler uzun zaman önce bu küçük bastileyi parçalara ayırırdı. Ee ne olacak peki diye soruyordu kendi kendine Andrei Yefimic gözlerini açarak bundan ne çıkar antiseptik, Koç ve pastör varsa da meselenin özü hiç değişmedi. Hastalık ve ölüm aynıdır. Balolar ve gösteriler deliler tarafından sahnelenir ancak yine de serbest bırakılmalarına izin verilmez. Yani tüm bunlar saçmalık ve kibirdir. Esasında en iyi Viyana kliniği ile hastanem arasında zerre kadar fark yoktur. Ancak üzüntü ve kıskançlığa benzer bir his kayıtsız hissetmesini engelliyor. Muhtemelen yorgunluktan ötürü. Ağır kafası kitaba doğru eğilir. Daha yumuşak olması için ellerini yüzünün altına koyar ve düşünür. Zararlı bir davaya hizmet ediyorum ve kandırdığım insanlardan maaş alıyorum. Sahtekarın tekiyim. Yine de kendi içinde hiçbir şeyim. Sadece gerekli sosyal kötülüğün bir parçasıyım. Tüm ilçe memurları zararlıdır. Ve bir hiç için maaş alırlar. Yani sahtekarlığımdan ötürü suçlu olan ben değilim. Zaman suçlu. 200 yıl sonra dolsaydım başka biri olurdum. Saat 3'ü vurduğunda lambayı söndürür ve yatağa girer. Ancak hiç uyuyası da yoktur. Bundan 2 yıl önce Zemston'un cömertliği tuttu ve köy hastanesinin açılışına kadar şehir hastanesinde sağlık personelini güçlendirmek için ödenek olarak her yıl 300 ruble vermeye karar verdi. Ve ilçe doktoru Yevgeniy Fyodorich Hobotov, Andrei Yefimich'e yardım etmek üzere davet edildi. Henüz çok genç bir adamdı. Otuz bile değildi. Geniş elmacık kemikleri ve küçük gözleri olan uzun boylu esmer biriydi. Muhtemelen ataları yabancıydı. Küçük bir bavul ve aşçı dediği çirkin bir kadınla beş parasız geldi kasabaya. Kadının bir de bebeği vardı. Gevgeniç Foyadoriç kasket ve yüksek botlar giyerdi. Kışın ise kısa bir kürp manto. Asistanı Sergey Sergeyeviç ve Sayman'la da iyi arkadaş oldular. Bir nedenden ötürü diğer memurları aristokrat olarak adlandırıp onlardan uzak duruyordu. Evinde sadece bir kitap vardır. O da 1881'in Viyana kliniğinin en son reçeteleridir. Hastaya giderken her zaman bu kitabı yanına alır. Akşamları kulüpte bilardo oynasa da kart oyunuyla bir ilgisi yoktur. Konuşurken kaytan sirkeli mantifolia içini ferah tut gibi ifadeler kullanmayı pek sever. Haftada iki kez hastaneye gider. Koğuşları dolaşır ve hasta kabul eder. Antiseptiklerin yokluğu ve hacamat uygulaması tamamen onu öfkelendirir. Ancak Andrey Yefim içi bununla incitmekten korktuğu için yeni düzenlemeler sunmaz. Meslektaşı Andrey Yefim içi eski bir sahtekar olarak görmekle birlikte onun büyük fon kaynakları olduğundan şüphelenir ve içten içe kıskanır onu. Memnuniyetle onun yerini alacaktır. Bir bahar akşamı Mart ayı sonunda Yerde hiç kar olmadığında ve sığırcıklar hastane avlusunda şarkı söylediğinde doktor, postane müdürü olan arkadaşını uğurlamak için kapıya kadar gitti. Tam da o sırada dinlenmekten geri dönen Yahudi Moiseyka içeri giriyordu. Şapkası yoktu ve çıplak ayağında küçük lastik ayakkabıları vardı. Elinde ise sadaka ile birlikte küçük bir çanta tutuyordu. Soğuktan titreyerek ve gülümseyerek doktora dönüp ''Bana bir kapikçik ver'' dedi. Asla nasıl reddedeceğini bilmediğinden Andrei Yefimiç ona 10 kapik verdi. Ne kadar kötü, üstelik böyle nemli bir havada diye düşünüyordu. Onun kırmızı sıska ayak bilekleriyle çıplak ayaklarına bakarken, acıma ve tiksinmeye benzer bir duyguyla Yahudinin ardından kah kel kafasına, kah ayak bileklerine bakarak ek binaya girdi. Doktor girerken Nikita bir çöp yığınından atladı ve hazır ola geçti. Andrei Yefimiç yumuşak bir sesle, Merhaba Nikita. Bu Yahudi'ye çizme ya da onun gibi bir şey verilmeli. Yoksa hasta olacak dedi. Dinliyorum efendimiz. Müdüre söylerim. Lütfen benim adıma rica et. Ne istediğimi iletiver. Koğuşun kapısı açıktı. Yatakta yatıp dirseğine dayanan İvan Dimitriç, yabancı birinin sesini endişeyle dinledi ve derken aniden doktoru tanıdı. Öfkeden tüm bedeni titredi. Sıçradı ve kırmızı, öfkeli bir yüzle, ve de dışarı fırlayan gözleriyle yolun ortasına koştu. ''Doktor geldi!'' diye bağırdı ve gülmeye başladı. ''Nihayet beyler tebrik ediyorum kendisini. Doktor bizi ziyaretiyle onurlandırıyor. Lanet olası sürüngen!'' diye bağırdı. Ve koğuşta hiç görülmemiş bir çılgınlıkla ayağını vurdu. ''Bu sürüngeni öldürmek lazım. Hayır öldürmek için az gelir bu.'' Bunu duyan Andrei Yefimiç koridordan odaya bakarak yumuşak bir şekilde sordu. ''Neden?'' ''Neden mi?'' diye bir çığlık koyverdi Ivan Dimitriyç tehditkar bir görünümle ona yaklaşıyor ve delicesine sabahlığına sarılıyordu iğrenerek ve dudaklarını tükürmek istiyor gibi yaparak şöyle dedi Neden mi hırsız seni şarlatan cellat suçlulukla gülümseyen Andrey Yefimich sakin olun sizi temin ederim ki hiçbir şey çalmadım diğerlerine gelince muhtemelen çok abartıyorsunuz bana kızgın olduğunuzu görüyorum sakin olun rica ederim eğer mümkünse bana neden kızgın olduğunuzu söyler misiniz? Beni neden tutuyorsunuz burada? Hasta olduğunuz için? Evet hastayım. Bununla birlikte düzinelerce, yüzlerce deli, özgürce yürüyor. Çünkü cehaletiniz onları sağlıklı olanlardan ayırt edemiyor. Neden ben ve bu bahtsız insanlar sırf başkalarını mutlu etmek için günah keçisi seçilmişçesine burada tutulmak zorundayız? Siz asistanınız, müdürünüz ve Tüm alçak hastane güruhunuz ahlaken ölçülemez bir şekilde, her biriniz birbirinizden düşük olduğunuz halde neden siz değil de biz tutuluyoruz acaba? Nerede mantık? Ahlak ve mantığın bununla hiçbir ilgisi yoktur. Her şey duruma bağlıdır. Hapsedilen tutulur. Hapsedilmeyen ise yürür. Hepsi bundan ibaret. Benim doktor olmam ve sizin ise hasta olmanız gerçeğinde ne ahlak ne de mantık vardır. Bu sadece basit bir tesadüftür. Ivan Dimitriç aptal bir şekilde ''Bu saçmalığı anlamıyorum.'' deyip yatağında oturdu. Nikita'nın doktorun önünde üzerini aramaktan çekindiği Moiseyka, yatağının üzerine bir parça ekmek, kağıt ve kemik parçaları koyduktan sonra hala soğuktan titreyerek İbranice olarak hızlı ve melodik bir şekilde konuşmaya başladı. Muhtemelen dükkan açtığını hayal etmişti. ''Bırakın beni gideyim.'' diyen İvan'ın sesi titredi. ''Yapamam.'' ''Neden ama neden?'' ''Çünkü bu benim yetkim dahilinde değil. Bir düşünün. Size izin verirsem, size ne yarar sağlayacak bu? Gidin.'' ''Kasaba halkı veya polis tarafından gözaltına alınacak ve buraya geri getirileceksiniz.'' Ivan Dmitriç, alnını silerek ''Evet evet bu doğru, bu korkunç. Ne yapacağım peki ben? Ne?'' dedi. Ivan Dimitriç'in sesi ve hoşnutsuzluk ifadesine sahip genç, zeki yüzü Andrey Yefim için hoşuna gitti.'' Genç adama karşı nazik olup onu sakinleştirmek istiyordu. Yanına yatağın üstüne oturdu. Biraz düşündükten sonra ne yapacağınızı mı soruyorsunuz? Sizin durumunuzda yapılacak en iyi şey buradan kaçmaktır. Ancak ne yazık ki işe yaramaz bu. Yakalarlar. Bir toplum kendisini suçlulardan, akıl hastalarından ve genellikle rahatsız edeceği insanlardan koruduğunda yenilmezdir. Dolayısıyla geriye tek bir şey kalıyor. Burada kalmanızın gerekli olduğunu düşünerek sakinleşmek. Kimsenin ihtiyacı yok. Hapishaneler ve tımarhaneler olduğu sürece birilerinin orada tutulması gerekir. Siz değilseniz ben, ben değilsem başka biri. Uzak gelecekte cezaevlerinin ve tımarhanelerin ortadan kalkacağı zamana değin, bekleyin. İşte o zaman ne pencerelerde parmaklıklar ne de hastane kıyafetleri olacak. Tabii ki böyle bir zaman er ya da geç gelecektir. Ivan Dimitriç alaycı bir şekilde gülümseyerek alay ediyor olmalısınız. Siz ve asistanınız Nikita gibi beyler Geleceği umursamıyorlar Ancak emin olabilirsiniz Merhametli efendimiz Daha iyi zamanlar gelecek İzin verin de bayağı bir şekilde ifade edeyim kendimi Gülün ama yeni bir hayatının şafağı parlayacak Gerçek galip gelecek Ve caddemizde bir kutlama olacak O kadar beklemeyip ölebilirim Ama birinin büyük torunları görecektir bunu Onları gönülden selamlıyor Ve onların adına seviniyorum İleri Tanrı yardımcınız olsun dostlarım Ivan Dimitriç parlak gözlerle ayağa kalktı ve ellerini pencereye koyarak sesindeki heyecanla devam etti. Bu parmaklıkların arkasından sizi kutsuyorum, yaşasın adalet, seviniyorum. İvan Dimitriç'in davranışı her ne kadar tiyatro gibi görünse de bundan gerçekten hoşlanan Andrei Yefimic ''Sevinmek için özel bir neden bulamıyorum, hapishaneler ve tımarhaneler olmayacak ve demin ifade ettiğiniz gibi hakikat galip gelecek.'' Ancak bununla birlikte nesnelerin özü değişmeyecek, doğa yasaları aynı kalacak, insanlar hastalanacak, yaşlanacak ve şimdi olduğu gibi ölecekler. Şafak hayatınızı ne kadar muhteşem bir şekilde aydınlatırsa aydınlatsın sonunda sizi bir tabuta çivileyip bir deliğe atacaklar. Peki ya ölümsüzlük? Hadi ama. Siz inanmıyorsunuz ancak ben inanıyorum Dostoyevski'nin ya da Voltaire'in karakterlerinden biri. Tanrı olmasaydı bile insanların onu icat edeceğini söylüyor. Kallık ki ölümsüzlük yoksa bile er ya da geç büyük bir insan aklının onu icat edeceğine derinden inanıyorum. Memnun bir şekilde gülümseyen Andrei Yefimic, ''Güzel söylemiş, inanman iyi bir şey. Böyle bir inançla insan duvarların ardında bile mutlu bir şekilde yaşayabilir. Bir yerde eğitim gördünüz mü?'' diye sordu sonunda. ''Evet, üniversitedeydim ama bitirmedim.'' Hem düşünen hem de düşünceli birisiniz. Her durumda kendinizde huzur bulabilirsiniz. Hayatı aydınlatmaya çalışan özgür ve derin düşünce ve dünyanın aptal telaşını tamamen hor görme, işte bunlar insan bilgisinin asla erişemeyeceği iki nimettir. Kaldı ki üç kat parmaklıkların arkasında yaşasanız bile onlara sahip olabilirsiniz. Diyojen bir varilin içinde yaşasa da dünyanın tüm krallarından daha mutluydu. Ivan Dimitriç asık bir suratla, ''Sizin Diyojeniniz ahmaktı.'' dedi. Sonra da aniden kızarak ''Ne diye bana Diyojen'den ve aydınlanmadan bahsediyorsunuz?'' dedi ve yerinden fırlayarak ekledi. ''Hayatı seviyorum, tutkuyla seviyorum. Zulüm, sanrım ve sürekli acı veren bir korku hissim var. Ancak yaşam için susadığım zamanlarda aklımı kaybetmekten korktuğum anlarım da olmuyor değil. Yaşamayı öyle çok istiyorum ki.'' Heyecanla koğuşun etrafında yürüdü ve sesini alçaltarak ''Ne zaman hayal etsem hayaletler musallat oluyor bana. Bir takım insanlar geliyor bana. Sesler, müzik duyuyorum ve ormanlarda. Deniz kıyı boyunca yürüyormuşum gibi hissederim. Harekete geçmeyi, işlerle meşgul olmayı da öyle tutkuyla isterim ki.'' Dedikten sonra Ivan Dmitriç sordu. ''Orada ne var ne yok, var mı yeni şeyler? Kasaba hakkında mı yoksa genel olarak mı bilmek istiyorsunuz? Bana önce kasabadan sonra da genelden bahsedin.'' ''Peki, kasaba fena halde sıkıcı.'' Ne kimseyle iki laf edebilirsiniz ne de kimse sizi dinlemek ister. Yeni insanlar yok. Sadece Hobotov isimli genç bir doktor geldi yakın zamanda. Benim zamanımda gelmişti zaten. Nasıl? Aşağılık herifin teki mi? Evet kültürsüz bir adam. Tuhaf biri bilirsiniz. Görünüşe göre başkentlerimizde zihinsel durgunluk yok. Hareket var. Yani gerçek insanlar orada olmalı. Fakat nedense bize her zaman görmeyi tercih etmeyeceğim adamları gönderiyorlar. Şanssız bir kasaba. Ivan Dimitriç iç çekip tebessüm ederek peki genel olarak nasıl? Gazete ve dergilerde ne yazıyor? diye sordu. Koğuş zaten karanlıktı. Doktor ayağa kalkarak yurt dışında ve Rusya'da ne yazdıklarını ve şu anda hangi düşünce yönünün fark edildiğini anlatmaya başladı. Ivan Dimitriç dikkatle dinleyip sorular sordu. Fakat aniden korkunç bir şey hatırlamış gibi başını tuttu ve sırtını doktora çevirerek yatağa uzandı. Andrei Yefimiç ''Neyiniz var?'' diye sordu. İvan Dimitriç kaba bir sesle ''Benden tek bir kelime duyamayacaksınız. Beni rahat bırakın.'' dedi. ''Peki ama neden?'' ''Size diyorum beni rahat bırakın. Tanrı'nın cezası herif.'' Andrei Yefimiç omuz silkip iç çekerek dışarı çıktı. Koridordan geçerken ''Burayı temizlesen iyi olur Nikita. Çok fena bir koku var. Elbette efendimiz.'' Andrei Yefimiç evin yolunu tutarken ''Ne kadar da hoş bir genç adam.'' Burada yaşamaya başladığımdan beri muhtemelen konuşabildiğim ilk kişi kendisi. Nasıl akıl yürüteceğini biliyor ve tam olarak neye ihtiyacı varsa onunla ilgileniyor diye düşünüyordu. Okurken ve daha sonra yatağa giderken bütün bu zaman boyunca İvan Dimitriç hakkında düşünmeye devam etti. Ve ertesi sabah uyandığında önceki gün akıllı ve ilginç biriyle tanıştığını hatırlayarak en kısa zamanda tekrar onu ziyaret etmeye karar verdi. İvan Dimitriç dünkü pozisyondaki gibi... Başını elleriyle tutmuş ve ayaklarını bükmüş bir şekilde yatmaktaydı. Yüzü görünmüyordu. Andrei Yefimic, Merhaba dostum, uyanık mısınız? Başı yastığa gömülü bir şekilde Ivan Dimitric, Birincisi, ben sizin dostunuz değilim. İkincisi, boşuna uğraşıyorsunuz. Zira ağzımdan tek kelime bile alamazsınız, dedi. Tuhaf, diye mırıldandı şaşkınlık içinde Andrei Yefimic. Oysa dün çok huzurlu bir şekilde konuşmuştuk. Ama nedense aniden rahatsız oldunuz. Ve hemen konuşmayı kestiniz. Muhtemelen kendimi beceriksiz bir şekilde ifade ettim. Ya da belki de inançlarınıza uymayan bir fikir beyan ettim. İvan Dimitriç ayağa kalkıp doktora alaycı ve endişeli bir şekilde bakarak ''Evet bu yüzden size inanacağım. Başka bir yerde casusluk ve işkence yapabilirsiniz. Ancak burada yapacak bir şey yok.'' dedi. Gözleri kan çanağına dönmüştü. ''Dün neden geldiğinizi anladım.'' ''Tuhaf bir fantezi.'' diyerek güldü doktor. Yani bir casus olduğumu mu düşünüyorsunuz? Evet muhtemelen beni teste tabi tutmaya çalışan casus ya da doktor. Ne fark eder? İkisi de aynı şey. Ah kusura bakmayın ne kadar da tuhaf birisisiniz. Doktor yatağın yanındaki tabureye oturup başını sistemle salladı ve dedi ki Diyelim ki haklısınız. Diyelim ki sizi polise ihbar etmek için kelimenin tam anlamıyla hain bir şekilde avlamaya çalışıyorum. Tutuklanacaksınız ve sonra da yargılanacaksınız. Ancak mahkemede ve hapiste durum sizin için buradakinden daha mı kötü olacak? Peki ya sürgüne ya da kürek cezasına çarptırılırsanız o zaman bu burada oturmaktan daha mı kötü olur? Sanıyorum ki değil. O halde korkacak ne var? Görünüşe göre bu kelimeler Ivan Dimitriş üzerinde etkili oldu. Sessizce oturdu. Saat öğleden sonra 4 ila 5 arasıydı. Genellikle Andrei Yefim için evin odalarında dolaştığı ve Daruşka'nın bira içmeyi isteyip istemediğini sorduğu vakitti bu. Dışarıda sakin berrak bir hava vardı. Öğle yemeğinden sonra bir yürüyüşe çıkmıştım ve bu yüzden gördüğünüz gibi buraya da uğradım. Bahar geldi dedi doktor. Şimdi hangi aydayız? Mart mı? diye sordu Ivan Dimitric. Evet Mart'ın sonu. Dışarısı çamurlu mu? Hayır pek değil. Hem dışarıda patikalar bile var. Uyanmış kıpkırmızı gözlerini ovuşturan Ivan Dimitriç. Şimdi kasaba dışında bir yerlerde arabayla dolaşmak ne güzel olurdu. Sonra da sıcak, rahat çalışma odasına dönmek ve iyi bir doktorun baş ağrımı iyileştirmesi. Uzun zamandır insanca yaşamadım. Burası iğrenç bir yer. Dayanılamayacak kadar iğrenç. Dünün heyecanından sonra yorgun ve uyuşuktu. İsteksizce konuştu. Parmakları titriyordu ve başının ağrıdığı yüzünden belli oluyordu. Sıcak, rahat bir çalışma odası ile bu koğuş arasında hiçbir fark yok. İnsanın huzuru ve mutluluğu onun dışında değil, kendi içindedir dedi Andrei Yefimic. Ne demek istiyorsunuz? Sıradan bir insan iyi ya da kötüyü dışarıdan yani bir arabadan ve odadan beklerken düşünen biri bunu kendinden bilir. Bu felsefeyi gidip sıcak ve portakal gibi kokan Yunanistan'dan vaz edin. Zira buranın iklimine uygun değil. Diyojen hakkında kiminle konuşmuştum ben? Sizinle de değil mi? Evet, dün benimle. Diyoge'nin bir çalışma odasına ve sıcak bir yere ihtiyacı yoktu. Bunlarsız da sıcaktı orası çünkü. Bir varilde yatıp portakal ile zeytin yiyin. Eğer Rusya'da yaşasaydı sadece Aralık ayında değil, aynı zamanda Mayıs ayında da bir odada kalmak isterdi. Yoksa muhtemelen soğuktan donardı. Hayır, esasında herhangi bir ağrı gibi soğukta hissedilemez. Marcus Aurelius şöyle demiştir. Ağrı, ıstırabın yaşayan fikridir. Bu fikri değiştirmek, ondan kurtulmak ve şikayet etmeyi bırakmak için çaba gösterdiğinde acı yok olacaktır. Bu adildir. Bilge biri ya da sadece düşünen, düşünceli biri özellikle de ıstıraba karşı duyduğu küçümsemeyle ayırt edilir. Her zaman memnundur ve hiçbir şeye şaşırmaz. Yani ben bir aptalım, çünkü acı çekiyorum, memnun kalmadım ve insanın alçaklığına şaşırıyorum. Yanılıyorsunuz. Eğer daha sık düşünürseniz, bizi heyecanlandıran dışsal her şeyin ne kadar önemsiz olduğunu anlayacaksınız. Kişi hayatı aydınlatmak için çaba göstermelidir çünkü içinde gerçek iyilik vardır. Anlamak deyip yüzünü buruşturdu Ivan Dimitriyç. Dış, iç. Üzgünüm, bunu anlamıyorum. Ben sadece deyip ayağa kalktı ve kızgın bir şekilde doktora bakarak devam etti konuşmasına. Ben Tanrı'nın beni ılık kan ve sinirden yarattığını biliyorum. Evet, Organik doku yaşam yeteneğine sahipse her uyarana tepki göstermek zorundadır. Ben de tepki gösteriyorum. Acıya, çığlık ve gözyaşlarıyla, alçaklığa, kızgınlıkla, iğrençliğe ise tiksintiyle karşılık veriyorum. Bence hayat buna denir esasında. Organizma ne kadar düşük olursa o kadar az duyarlıdır ve uyarana o kadar zayıf tepki verir. Bununla birlikte ne kadar yüksek olursa gerçekliğe o kadar duyarlı olur ve o kadar güçlü tepki verir. Bunu nasıl bilmezsiniz? ''Doktor böyle önemsiz şeyleri bilmiyor öyle mi?'' ''Istırabı küçümsemek için her zaman memnun olmak ve hiçbir şeye şaşırmayıp böyle bir duruma erişmek gerekiyor.'' dedi Ivan Dimitriç, yağ tulumuna dönen köylü adamı işaret ederek ya da onlara karşı tüm duyarlılığı kaybedecek yani yaşamayı bırakacak bir seviyeye kadar ıstırapların içine gömülmek gerekiyor. ''Affedersiniz ben ne bilge biriyim ne de filozofum. Bu konuda hiçbir şey anlamıyorum.'' Akıl yürütecek bir durumda değilim diyerek öfkeli bir şekilde devam etti. Aksine mükemmel bir muhakeme yapıyorsunuz. Taklidini yaptığınız stoğcılar harika insanlardı. Ancak öğretileri 2000 yıl önce donarak bir adım bile ileriye gitmedi ve gitmeyecekti. Çünkü ne kullanışlı ne de hayatidir. Hayatını her türlü öğretiyi inceleyerek ve bunun üzerinde kafa patlatarak geçiren azınlık arasında başarılıydı sadece. Zira çoğunluk bunu anlamadı. Zenginliğe, yaşamın konforuna karşı kayıtsızlığı savunan, ıstıraf ve ölüme karşı küçümseme duyan öğreti. Çoğunluk için tamamen anlaşılmazdır. Çünkü bu çoğunluk yaşamdaki zenginliği ve rahatlığı asla tatmamıştır. Bununla birlikte ıstırabı küçümsemek onun için yaşamın kendisini küçümsemek anlamına gelir. Zira tüm insanlık açlıktan, soğuktan, kızgınlıktan, kayıptan ve hamletin ölüm korkusundan ibarettir. Tüm yaşam, bu duyumlarda saklıdır. Onun yüzünden eziyet görebilir. Ondan nefret edebilirsiniz. Ancak onu küçümseyemezsiniz. Evet tekrar ediyorum. stoacıların öğretileri asla bir geleceğe sahip olamaz. Gördüğünüz gibi yüzyılın başından bugüne kadar mücadele, acıya duyarlılık, uyarana yanıt verme becerisi yol almaktadır. Ivan Dimitriç aniden düşünce yumağında kayboldu. Durdu ve canı sıkkın bir şekilde alnını ovuşturdu. Sonra da İvan şöyle dedi. Önemli bir şey söylemek isterken kayboldum. Ne diyordum ben? Evet demek istediğim şuydu. Stoğacılardan biri yakınını kurtarmak için kendini köle gibi satmış. Görüyorsunuz gibi bu stoacının uyarına tepki gösterdiği anlamına gelir. Çünkü birinin yakınını uğruna kendini ima etmek gibi böyle büyük bir eylem için kişinin öfkeli merhametli bir ruh olmalıdır. Burada hapishanede öğrendiğim her şeyi unuttum. Aksi takdirde bir şey daha hatırladım. Peki ya İsa ne yapıyordu? Mesih gerçeğe ağlayarak, gülümseyerek, üzülerek kızarak hatta özlem duyarak karşılık verdi. Istıraba gülümseyerek yürümedi ve ölümü küçümsemedi. Aksine bundan kurtulmak için Gethsamene bahçesinde dua etti. İvan Dimitriç gülüp oturdu ve dedi ki bir ıstırabı küçümsemeniz ve hiçbir şeye şaşırmamanız gerektiğini varsayalım. Ancak bunu hangi gerekçeye dayandırıyorsunuz? Siz bilge bir filozof musunuz? Hayır filozof değilim ama herkes bunu savunabilir. Çünkü mantıklı olan bu. Hayır kendinize aydınlanma, ıstıraba karşı küçümseme ve benzeri konularda neden yetkin göründüğünüzü bilmek istiyorum. Hiç ıstırap çektiniz mi? Istıra bile ilgili bir fikriniz var mı? Affedersiniz ama çocukluğunuzu dayak yediniz mi? Hayır ailem bedensel cezadan nefret ederdi. Oysa benim babam acımasızca döverdi beni. Uzun burnu ve sarı boynu olan sert hastalıklı bir memurdu ancak sizin hakkınızda konuşacağız. Yaşamınız boyunca kimse size parmağınızla dokunmadı. Kimse sizi korkutmadı veya dövmedi. Bir boğa gibi sağlıklısınız. Babanızın kanatları altında büyüyüp onun parasıyla okudunuz ve sonra da hemen maaşı dolgun, rahat bir işe girdiniz. 20 yıl aşkın bir süredir çalışma hakkına sahip olmakla birlikte ısınması, elektriği hizmetçi olan bir dairede istediğiniz kadar en azından hiçbir şey yapmadan yaşadınız. Doğal olarak gevşek Tembel bir adamdınız ve böylece hayatınızı hiçbir şeyin sizi rahatsız etmemesi veya yerinizden hareket ettirmemesi için düzenlemeye çalıştınız. İşlerinizi asistana ve diğer aşağılıklara teslim ettiniz ve kendinizi ise sıcak ve sakin bir yerde oturarak para biriktirdiniz. Kitap okudunuz, kendinizi her türlü yüce saçmalıklara ilişkin düşüncelerle ve Ivan Dimitriç doktorun kırmızı buruna baktı, içkiyle memnun ettiniz. Tek kelimeyle hayatı görmediniz, onu hiç bilmiyorsunuz ve gerçeğe de sadece teorik olarak aşinasınız. Bununla beraber ıstırabı hor görüyorsunuz ve çok basit bir nedenden dolayı hiçbir şeye şaşırmıyorsunuz. Batıla, kibir, yaşama, ıstıraplara ve ölüme karşı dışsal ve içsel küçümseme, aydınlanma, gerçek mutluluk yani tüm bunlar miskin Rus için en uygun felsefedir. Örneğin bir adamın karısını nasıl dövdüğünü görüyorsunuz. Neden müdahale etmiyorsunuz? Bırak dövsün. İkisi de er ya da geç ölecek nasılsa. Hem zaten döven kişi attığı dayaklarla dövdüğü kişiyi değil sadece kendisini hakaret eder. Sarhoş olmak aptalca ve ahlaksızcadır. Ancak içmek ölmektir. İçmemek de ölmektir. Dişlerinden mustarip olan bir kadın geliyor. E ne olmuş yani? ıstırap acının fikrinden başka bir şey değildir. Ve ayrıca hastalık olmadan bu dünyada yaşayamazsınız. Hepimiz öleceğiz. Ve bu nedenle haydi git bakalım kadın, düşünmekten ve vodka içmekten alıkoyma beni. Diyelim ki genç bir adam sizden ne yapacağı, nasıl yaşayacağı konusunda tavsiye istiyor. Başkası olsa cevap vermeden önce düşünürdü. Ancak cevap hazırdır burada. Anlamak ya da gerçek iyilik için çaba gösterir. Peki bu fantastik, gerçek mutluluk nedir? Cevap yok elbette. Burada parmaklıklar ardında tutuluyoruz, çürümeye ve işkenceye maruz kalıyoruz. Ancak bu harika ve makuldür. Çünkü bu koğuş ile sıcak, rahat bir çalışma arasında bir fark yoktur. Uygun bir felsefe. Hiçbir şey yapamazsınız. Vicdanınız rahattır ve bilge olduğunuzu hissedersiniz. Hayır efendim, bu ne felsefe, ne bir düşünce, ne de geniş bir bakış açısıdır. Bu sadece tembelliktir, fakirizmdir, uykulu aptallıktır. Ivan Dimitriç yeniden öfkelenerek devam etti. Evet, ıstıraptan nefret edin siz. Ama parmağınızı kapıya sıkıştıracak olursanız avazınız çıktığı kadar bağırırsınız. Andrei Yefimiç nazik bir gülümsemeyle Belki de çığlık atmam dedi. Bu mümkün müdür? Eğer felç geçirmiş olsaydınız ya da diyelim ki aptal ve kabadayı birisi konumunu ve rütbesini kullanarak sizi alenen aşağılıyor ve siz de onun cezasız kalacağını biliyorsunuz. İşte o zaman başkalarını anlamaya ve gerçek mutluluğa yönlendirmenin nasıl olduğunu anlardınız. Andrei Yefimiç Memnun bir şekilde gülerek ve ellerini ovuşturarak ''İşte bu orijinal. Genelleme eğiliminiz beni çok etkiledi ve az önce yapmaya çalıştığınız karakterizasyonum mükemmel. Açıkçası sizinle konuşmak bana büyük zevk veriyor. Sizi dinledim. Şimdi de siz beni nezaketle dinleyin.'' Bu konuşma yaklaşık bir saat sürdü ve görünüşe göre Andrei Yefimiç üzerinde derin bir izlenim bıraktı. Her gün ek binaya gitmeye başladı. Sabahları ve öğleden sonra gitti Oraya ve çoğu zaman İvan Dimitriç ile yaptığı sohbet akşam karanlığına kadar sürdü. İlk başta İvan Dimitriç ondan uzak duruyordu. Kötü niyetli olduğundan şüpheleniyor ve hoşnutsuzluğunu açıkça ifade ediyordu. Ancak sonra ona alıştı. Ve sert tutumu yerini küçümseyici bir ironiye bıraktı. Bir süre sonra Doktor Andrei Yefim için 6. koğuşu ziyaret etmeye başladığına dair bir söylenti yayıldı hastanede. Ne asistanı ne Nikita... Ne de hasta bakıcılar, yani hiç kimse, onun neden oraya gittiğini, neden saatlerce orada oturduğunu, neyden bahsettiğini ve neden reçete yazmadığını anlayamadı. Hareketleri tuhaf görünüyordu. Mihail Aver Yeniç onu artık pek evde yakalayamıyordu ki bu da daha önce hiç olmamıştı. Darüşka da şaşkındı. Zira birasını artık aynı zamanda içmiyor ve bazen öğle yemeğine bile geç geliyordu. Haziran ayının sonuna doğru bir keresinde Doktor Hobotov, bir iş için Andrei Yefimic'e uğramıştı. Onu bulamayınca da avluda aramaya gitmişti. Orada ona yaşlı doktorun delinin yanına gittiğini söylemişlerdi. Ek binadan içeri girip koridorda duran Hobotov şöyle bir konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Ivan Dimitriç öfkeyle ''Asla aynı fikirde olmayacağız ve beni kendi inancınıza ikna etmeyi başaramayacaksınız. Gerçeğin ne olduğunu bilmiyorsunuz ve asla ıstırap çekmediniz.'' Ancak sadece bir sarhoş gibi diğer insanların acılarından beslendiniz. Oysa ben doğduğum andan bugüne değin sürekli acı çektim. Bu nedenle açıkça söylüyorum, kendimi sizden üstün ve her bakımdan daha yetkin görüyorum. Bana bir şey öğretmek size düşmez, diyordu. Andrei Yefimic, sessizce ve üzüntüyle onu anlamak istemediklerini ifade ederek, size inandığım şey ikna etmek konusunda kesinlikle hiçbir iddiam yok. Mesele bu değil dostum. Sizin acı çekmiş olmanız ve benim acı çekmemiş olmam meselesi değil bu. Acı ve sevinç geçicidir. Bırakalım onları. Tanrı onlarla olsun. Ancak gerçek şu ki, biz düşünüyoruz. Birbirimize düşünebilen ve akıl yürüten insanlar görüyoruz. Bu görüşlerimiz ne kadar farklı olursa olsun bizi birleştiriyor. Evrensel delilikten, beceriksizlikten, aptallıktan ne kadar mustarip olduğumu ve sizinle her seferinde nasıl da şevkle sohbet ettiğimi bir bilseydiniz dostum, akıllı bir insan olduğunuzdan ''Sizin varlığınızdan memnuniyet duyuyorum.'' diye cevap verdi. Hobotov kapıyı yavaşça açıp koğuşa bir göz attı. Başında bir kalpak bulunan Ivan Dimitriç ile doktor Andrei Yefimich yatakta yan yana oturmaktaydılar. Deli yüzünü buruşturuyor, titriyor ve çılgın bir şekilde hastane kıyafetine sarılıyordu. Ve doktor ise başını eğmiş, hareketsiz bir şekilde oturuyordu. Kızarmış yüzüyle çaresiz ve üzgün görünüyordu. Hobotov omuzlarını silkip sırıttı. Ve Nikita ile bakıştılar. Nikita da omuzlarını silkti. Ertesi gün Hobotov asistan ile birlikte ek binaya geldi. Her ikisi de koridorda durup gizlice dinlemeye başladı. Bizim de büsbütün aklını oynattı sanırım diyordu Hobotov ek binadan çıkarken. Tanrım biz günahkarlara merhamet et diyerek içini çekti. Sergei Sergei Parıl parıl parlayan çizmelerini kirletmemek için su birikintilerinin etrafından dikkatlice dolanırken. itiraf etmek gerekirse... Sevgili Yevgeni Fyodorich, uzun zamandır bunu bekliyordum ben. Bundan sonra Andrei Yefimic etrafındaki gizemi fark etmeye başladı. Hastane personeli, bakıcılar ve hastalar onunla karşılaştıklarında sorgulayan bir şekilde ona bakıp fısıldaşıyorlardı. Hastane olusunda karşılaşmayı sevdiği müdürün kızı Maşa, başını okşamak için gülümseyerek yaklaştığı zaman ondan nedense kaçıvermişti. Posta müdürü Mihail Averjeniç onu dinlerken... Tamamen doğru demek yerine anlaşılmaz bir rahatsızlık içinde evet evet evet diye mırıldanıyor ve düşünceli ve üzgün bir şekilde ona bakıyordu. Nedense arkadaşına vodka ve birayı bırakmasını tavsiye etmeye başladı. Ancak hassas biri olduğundan bunu doğrudan değil de kah içip hastalanan ancak içmeyi bırakınca tamamen sağlığına kavuşan harika bir adam olan bir tabur komutanından kah görkemli biri olan alay papasından bahsetmek suretiyle ima ederek anlatıyordu. Hobotov'un bir meslektaşı Andrei Yefimiche iki ya da üç kere gelip alkol içecekleri bırakmasını ve belirgin bir neden olmaksızın potasyum bromür almasını önerdi. Ağustos ayında Andrei Yefimich belediye başkanından çok önemli bir konuda görüşmek istediğini belirten bir mektup aldı. Belirtilen saatte belediye binasına gelen Andrei Yefimich karşısında bir askeri komutan, bir ilçe okulunun müdürü, bir belediye kurulu üyesi, Hobotov ve kendisine doktor olarak tanıtılan tamamen sarışın olan bir beyefendi buldu. Telaffuz edilmesi zor bir soyadına sahip olan bu doktor, kasabadan 30 vers uzaklıkta bulunan bir at çiftliğinde yaşamaktaydı ve kasabadan geçerken bir uğramıştı sadece. Kurul üyesi herkese selamlayıp masaya oturduktan sonra Andrey Yefimich'e dönerek "Şahsınızı ilgilendiren bir mesele var. Bakın Yevgeny Fyodorich, eczanenin ana binada biraz kalabalık olduğunu" Ve onu ek binalardan birine nakledilmesi gerektiğini söylüyor. Çok da önemli bir şey olmamakla birlikte elbette nakledilebilir. Ancak asıl sebep şu ki ek binanın tamire ihtiyacı var dedi. Andrei Yefimic biraz düşündükten sonra cevap verdi. Evet onarım gerekli. Örneğin ek binadaki köşe bir eczane için uygun hale getirilecekse bunun için en az 500 rubleye ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Tüketim verimsiz, fayda getirmeyecek bir masraf. Bir süre sessiz kaldılar. Sonra da Andrei Yefimic alçak bir sesle devam etti. 10 yıl önce bu hastanenin şu anki haliyle kasaba için araçlarının ötesinde bir lüks olduğunu bildirmekten onur duyardım. 40'lı yıllarda inşa edilmesine rağmen o zamanlar durum farklıydı. Kasaba gereksiz binalara ve ekstra görevlere çok fazla harcama yapıyor. Aynı parayla fakat farklı düzenlemelerle iki tip hastanenin de bakımının yapılabileceğine inanıyorum. Kurul üyesi canlı bir sesle... Öyleyse farklı düzenlemeler yapalım dedi. Şimdiden bildirmekten onur duyarım. Tıbbi birimi Zemstoy'a nakledin. Sarışın doktor gülerek Evet Zemstoy'a ver parayı ancak çalacaktır dedi. Kurul üyesi de bunu kabul etti ve gülerek ekledi. Her zamanki gibi. Andrei Yefimiç ilgisiz ve donuk bir şekilde Sarışın doktora dönüp Adil olmalısınız dedi. Yine sustular. Çay ikram edildi. Nedense çok utanan komutan masanın karşısında Andrei Yefim için ellerine dokunarak Bizi tamamen unuttuğunuz doktor Bu arada bir keşissiniz Zira kart oynamaz kadınları sevmezsiniz Bizim gibilerden sıkılırsınız Dedi Herkes iyi bir insan için bu kasabada yaşamanın Ne kadar sıkıcı olduğundan bahsediyordu Tiyatro yok Müzik yok ve kulübün son dans akşamında Yaklaşık 20 bayan Ve sadece 2 bay vardı Gençler dans etmemekle birlikte Her zaman büfenin etrafında toplanıp Kart oyunları oynuyorlar Andrey Yefimiç yavaş yavaş ve sessizce kimseye bakmadan kasaba halkının yaşam enerjisini, kalplerini, zihinlerini kartlara ve dedikoduculara harcamalarından, bununla birlikte ilgi çekici sohbetlere ve kitap okumaya zaman ayırmadıklarından, hatta zaman ayırmak istemediklerinden, aklın verdiği zevklerden de yararlanmak istemediklerinden, tüm bunların ne kadar yazık ve üzücü olduğundan bahsetmeye başladı. Sadece akıl ilginç ve harikadır. Geriye kalan her şey yüzeysel ve önemsizdir. Hobotov meslektaşını dikkatle dinledikten sonra aniden sordu. Andrei Yefimich bugün ayın kaçı? Cevabı aldıktan sonra o ve sarışın doktor kendi beceriksizliklerini hisseden sınav görevlilerinin ses tonunda Andrei Yefimiche bugün hangi gün olduğunu, yılda kaç gün olduğunu ve 6. koğuşta yaşayan kayda değer bir peygamberin var olup olmadığını sormaya başladı. Son soruya cevap verirken kızaran Andrei Yefimich. Evet bu kişi hasta olsa da ilginç bir genç adam dedi. Ona başka soru sormadılar. Girişte paltosunu giyerken komutan omzuna bir elini koyup it çekerek yaşlı insanların dinlenmeye çekilmesinin zamanı geldi dedi. Binadan ayrıldıktan sonra Andrei Yefimiç bunun zihinsel yetilerini incelemek için atanan bir komisyon olduğunu fark etti. Ona sordukları soruları hatırlayıp kızardı ve nedense hayatında ilk kez tıp bilimi için derin bir elem hissetti. Aman tanrım diye düşündü doktorların onu nasıl incelediklerini hatırlayarak yakın zamanda psikiyatri üzerine ders alıp sınavı verdikleri halde ucu bucağı olmayan bu cehalet de neyin nesi oluyor psikiyatri hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Hayatında ilk kez hakarete uğrayıp kızdığını hissetti. Aynı günün akşamı Mihail Aver Yeniç uğradı ona. Selamlama faslına girmeden posta müdürü ona yaklaşıp iki elini tuttu ve heyecanlı bir sesle konuşmaya başladı. ''Sevgili ve aziz dostum, gerçekten samimiyetime inandığını ve beni arkadaşın olarak gördüğünü bana kanıtla dostum.'' Sonra da Andrei Yefim için konuşmasına fırsat vermeden endişeyle devam etti. ''Sizi kültürlü oluşunuz ve asaletli ruhunuz için seviyorum. Dinleyin beni dostum.'' ''Doktorlar, bilimin kuralları gereği size gerçeği söyleyemeseler de ben gerçeği bir asker gibi tüm çıplaklığıyla söyleyeceğim size.'' ''Sağlığınız yerinde değil, beni affedin dostum.'' ancak etrafınızdaki herkes bu gerçeği uzun zaman önce fark etti. Doktor Yengenich Voedorich artık sağlığınız için dinlenmeniz ve eğlenmeniz gerektiğini söyledi. Kesinlikle doğru. Bu doğal bir şey. Bu günlerde izne çıkıp farklı bir hava almak için ayrılıyorum. Benim arkadaşım olduğunuzu kanıtlayın. Birlikte gidelim. Hadi gidelim eski günlerde olduğu gibi. Biraz düşündükten sonra Andrey Yefimich kendimi tamamen sağlıklı hissediyorum. Gidemem. Size dostluğumu başka şekilde kanıtlayayım dedi. 20 yıl içinde kurulan yaşam düzenini aniden bozarak amaçsız bir şekilde kitap olmadan, darüşka olmadan, biri olmadan bir yere gitme fikri bir an için oldukça vahşi ve fantastik göründü ona. Ancak kuruldaki konuşmayı ve konseyden döndüğünde hissettiği ağır ruh halini ve aptal insanların onu deli kabul ettiği bu kasabadan kısa bir süreliğine ayrılma düşüncesini hatırlayınca gülümsedi. Özellikle nereye gitmek istiyorsunuz diye sordu. Moskova'ya, Petersburg'a, Varşova'ya. Varşova'da hayatımın en mutlu 5 yılını geçirdim. Ne harika bir şehir. Haydi gidelim dostum. Bir hafta sonra Andrei Yefimic'e kayıtsızlıkla tepki verdiği, dinlenmesi yani istifa etmesi için bir öneri sunuldu. Ve bir hafta sonra yine o ve Mihail Averjeniç bir post arabasında oturmuş en yakın tren istasyonuna gidiyorlardı. Mavi ve şeffaf gökyüzüyle birlikte... Günler serin ve berraktı. İstasyona varmak için iki günde 200 vers gittiler. Zira yol üzerinde iki gece konakladılar. Posta istasyonlarında çay kötü yıkanmış, bardaklarla servis edildiğinde veya atların arabaya koşulması uzun sürdüğünde Mihail Averjeniç tüm bedeni titreyerek kıpkırmızı kesilip bağırıyordu. Dilinizi tutun, tartışmayın. Arabada otururken de bir dakika bile mola vermeksizin Kafkasya ve Polonya krallığına yaptığı gezilerden bahsetti. Hem de kaç macera, kaç buluşmaydı bunlar. Yüksek sesle konuşup öyle şaşırtıcı göz hareketleri yaptı ki yalan söylediği düşünülebilirdi. Ayrıca konuşurken Andrei Yefim için yüzüne doğru nefes alıyor ve onun kulağına gülüyordu. Bu doktorun canını sıkıyordu. Zira düşünmesine ve konsantre olmasına mani oluyordu. Ekonomik olması açısından 3. sınıf ve sigara içilmeyen bir vagonda Demiryolu vasıtasıyla seyahat ettiler. Yolcuların yarısı temizdi. Kısa sürede herkese tanışan Mihail Averjaniç oradan oraya geçerek yüksek sesle bu korkunç hatlarla seyahat etmemeleri gerektiğini söylüyordu. Resmen dolandırıcılıktı. Atabilmekten ne farkı vardı? Günde yüz vers yapıyorsun sonra da kendini sağlıklı ve zinde hissediyorsun. Kötü hasatlarımız ise pins bataklıklarımızın kurutulmasının bir sonucudur. Genel olarak düzensizlikler korkunçtur. Heyecan sarmalındaydı. Yüksek sesle konuşup kimsenin konuşmasına fırsat vermiyordu. Yüksek kahkahaların ve etkileyici jestlerin eşlik ettiği bu sonsuz gevezelik Andrei Yefim ye bıkkınlık verdi. Acaba hangimiz deliyiz diye düşünüyordu sinirli bir şekilde. Yolcuları hiçbir şekilde rahatsız etmemeye çalışan ben mi? Yoksa kendisini buradaki herkesten daha akıllı ve daha ilginç olduğunu düşünen ve dolayısıyla da kimseye huzur vermeyen bu egoist adam mı? Hangimiz deli? Mihail Averyaniç Moskova'da apoletsiz bir ceket ile kırmızı çizgili bir pantolon giydi. Sokakta askeri bir şapka ile palto giydiğinde askerler ona selam verdi. Andrei Yefimic'e göre artık arkadaşı bir zamanlar sahip olduğu bütün beyefendilikten iyi olan her şeyi çıkarıp atan ve kendisini de geriye sadece kötü şeyleri bırakan biriydi. Tamamen gereksiz olsa bile kendisine hizmet edilmesini severdi. Kibritlerin masanın üzerinde olduğunu görmesine rağmen Kibritleri ona vermesi için görevliye seslenmişti. Hizmetçinin önünde sadece alt çamaşırıyla gezmekten bile utanmamıştı. Kimseye ayrım gözetmeksizin hatta yaşlı insanlara bile sen diye hitap etmiş ve sinirlendiğinde ise onlara taş kafalı ya da aptal demişti. Bu Andrey Yefimiç'e azametli görünse de iğrençti. Her şeyden önce Mihail Aver Yeniç arkadaşını İverskaya götürdü. Hiddetle yerlere eğilerek ve gözyaşlarıyla dua etti. Bittiğinde ise derin bir nefes alarak her ne kadar inanmasak da dua ederken bir şekilde huzur buluyor insan. İkona'ya bir öpücük kondurun dostum dedi. Andrei Yefimiç utanmış bir halde İkona'yı öptü. Mihail Averjeniç ise dudaklarını uzatıp başını sallayarak fısıltıyla dua etti ve gözlerine tekrar yaşlar hücum etti. Sonra Kremlin'e giderek çar topuna ve çar çanına baktılar. Hatta parmaklarıyla dokundular zamosk bölgesindeki manzaraya hayran kaldılar. Spastelya Kilisesi ile Rumyanski Müzesi'ne ziyarette bulundular. Testov'da yemek yediler. Mihail Averjeniç favorilerin okşayarak menüye uzun uzun baktıktan sonra restoranlarda kendisini evde hissetmeye alışkın olan bir gurme edasıyla ''Bugün bizi nasıl yedireceğinizi görelim bakalım meleğim'' dedi. Doktor geziyor, bir şeylere bakıyor, yiyor, içiyordu. Ancak tek bir sorun vardı. Mikail yeni yüzünden darlanıyordu. Dostundan uzaklaşıp dinlenmek ondan kaçıp saklanmak istiyordu istemesini. Ama dostu kendisinden bir adım bile uzaklaşmasına izin vermemekle birlikte onu mümkün olduğunca çok eğlendirmeyi kendisine vazife edinmişti. Bakacak bir şey olmadığında sohbetleriyle eğlendirdi onu. Andrei Yefimiç iki gün dayanabildi buna. Üçüncü gün ise arkadaşına hasta olduğunu ve bütün gün evde kalmak istediğini söyledi. Arkadaşı da onunla aynı durumda olduğunu söyleyerek aslında dinlenmeleri gerektiğini aksi takdirde ayaklarını hissetmeyeceklerini söyledi. Andrei Yefimich arkaya dönük yüzü ve sıkılı dişleriyle kanepeye uzanmış bir halde er ya da geç Fransa'nın Almanya'yı kesinlikle büyük bir yenilgiye uğratacağını Moskova'da çok sayıda dolandırıcı olduğunu ve bir atın görünüşüne göre değerlendirilmeyeceğini dinledi. Doktorda kulak çınlaması ve kalp çarpıntısı başladı. Ancak nezaketten ötürü Dostunun gitmesini veya sessiz olmasını isteyemedi. Neyse ki Mihail Averjeniç odada oturmaktan sıkıldı da öğle yemeğinden sonra yürüyüşe çıktı. Yalnız bırakılan Andrei Yefimich oldukça rahatlamıştı. Hala kanepede yatmak ve odada yalnız olduğunu fark etmek ne güzel. Gerçek mutluluk, yalnızlık olmadan imkansız şeydir. Şeytan muhtemelen meleklerin bilmediği yalnızlığı istediğinden dolayı Tanrı'ya ihanet etti. Andrei Yefimich Son günlerde gördüklerini ve duyduklarını düşünmek istediyse de Mihail Aver Yeniç kafasından çıkmak bilmiyordu. Doktor sıkıntılı bir şekilde dostluktan, yüce gönüllülükten ötürü izin alıp benimle geldi. Ancak hiçbir şey bu dostça denetimden daha kötü olamaz. Sonuçta nazik, cömert ve neşeli olsa da oldukça sıkıcı biri. Dayanılmaz derecede sıkıcı. Yani her zaman sadece zekice ve güzel sözler söyleyen insanlar var. Ama yine de Onların aptal olduklarını hissediyorsun diye düşünüyordu. Sonraki günlerde Andrei Yefimiç hasta olduğunu söyleyerek odadan dışarı çıkmadı. Dostu konuşmalarıyla onu eğlendirdiği zaman arkaya dönük yüzüyle kanepede uzanıp acı çekti ya da dostunun yokluğunda dinlendi. Gittiği için kendisinden ve her gün daha da çenesi düşen ve arsız hale gelen arkadaşından iyice rahatsız oldu. Düşüncelerini ciddi ve yüce bir seviyeye getirmeyi başaramadı. Bu Beni Ivan Dimitriç'in bahsettiği gerçeğe dönüştürüyor diye düşündü. Kendi sersemliğine kızarak. Ancak saçmalık. Eve gidince her şey eskisi gibi olacak. Petersburg'da da aynı şey oldu. Bütün gün odasından çıkmadı. Kanepede yattı. Ve sadece bira içmek için kalktı yerinden. Mihail Averjeniç bütün bu süre zarfında Varşova'ya gitmek için acele ediyordu. Bostum neden oraya gitmiyorum diye sordu Andrei Yefimic'e yalvaran bir sesle. Sen yalnız git. Bırak ben de eve gideyim rica ederim. Asla diyerek protesto etti Mihail Averyeniç. İnanılmaz bir şehir. İçinde hayatımın en mutlu 5 yılını geçirdim. Andrei Yefim için kendi başına ısrar edecek bir karakteri olmadığından isteksizce Varşova'ya gitti. Oradan da odadan ayrılmadı. Kanepede yattı. Kendisine, arkadaşına ve inatla Rusçayı anlamamakta direnen garsonlara sinirlendi. Oysa Mihail Averyeniç her zamanki gibi sağlıklı, şevkli ve neşeli olup sabahtan akşama kadar şehirde dolaştı. Eski arkadaşlarını aradı. Birkaç kez gece evde kalmadı. Bilinmeyen bir yerde geçirilen bir geceden sonra sabah erkenden felaket heyecanlı bir halde kırmızı bir yüz ve dağınık saçlarla eve döndü. Uzun süre köşeden köşeye yürüyüp kendi kendime mırıldandı. Sonra da durup şöyle dedi. Her şeyden önce şeref. Biraz daha yürüdükten sonra başını tuttu ve trajik bir sesle Şöyle dedi, her şeyden önce şeref, bu Babil'e gitme düşüncesinin aklıma geldiği anın lanet olsun. Doktora dönerek, dostum beni hor görün, kaybettim, bana 500 ruble veriniz dedi. Andrei Yefimiç 500 ruble sayıp sessizce arkadaşına verdi. Hala utanç ve öfke yüzünden kıpkırmızı olan dostu, gereksiz yere yemin ederek şapkasını giydi ve dışarı çıktı. İki saat sonra geri döndüğünde ise bir sandalyeye yığılarak yüksek sesle içini çekti ve şöyle dedi. Şerefim kurtarıldı. Hadi gidelim dostum. Bir dakika bile bu lanet şehirde kalmak istemiyorum. Dolandırıcılar, Avusturya casusları. Arkadaşlar kasabalarına döndüklerinde aylardan Kasım'dı ve sokaklarda oldukça kar vardı. Andrei Yefimic'in yerini Doktor Hobotov almıştı. Hala eski dairede yaşıyordu. Ve Andrei Yefimic döndüğünde onu hastaneye ait olan daireyi boşaltmasını bekliyordu. Aşçı olarak adlandırdığı çirkin kadın da Zaten ek binaların birinde yaşıyordu. Yeni hastane dedikoduları şehrin etrafında geziniyordu. Çirkin kadının müdür ile tartıştığını ve müdürün kadının önünde dizlerinin üzerinde sürünerek af dilediğini söylüyorlardı. Andrei Yefimiç varır varmaz kendisine bir daire aramak zorunda kaldı. Posta müdürü çekingen bir sesle Dostum soracağım yersiz soru için beni affedin ancak ne kadar paranız var diye sordu. Andrei Yefimiç sessizce parasını saydıktan sonra 86 ruble dedi. Bunu sormuyorum dedi utanarak Mihail Averjeniç doktoru yanlış anlayarak toplamda ne kadar paranız var demek istemiştim. Söylüyorum ya 86 ruble başka da param yok. Mihail Averjeniç doktoru dürüst ve asil bir adam olarak görse de yine de en az 20 binlik bir birikimi olduğundan şüphelenmişti. Şimdi Andrei Yefim için yoksul olduğunu yaşayacak hiçbir şeyi olmadığını öğrenince aniden gözyaşlarına boğularak arkadaşına sarıldı. Andrey Yefimiç, Belova isimli burjuva olan bir kadının 3 pencereli evinde yaşıyordu. Mutfak hariç 3 odası vardı evin. Caddeye bakan pencereleri olan odalardan ikisi doktorun iken, 3. odad ve mutfakta Daryushka ile 3 çocuklu kadın yaşamaktaydı. Bazen ev sahibesinin aşığı gelirdi. Bu kişi geceleri öfke saçan, hem çocukları hem de Daryushka'yı dehşete düşüren sarhoş köylünün tekiydi. Bu adam eve gelip mutfağa kurulduğunda vodka isterdi ki, bu durum herkese oldukça rahatsız etmekteydi. Ancak doktor çocuklara acıdığından ağlamakta olan çocukları odasına alarak orada yatmalarına müsaade ediyor ve bu ona inanılmaz bir zevk veriyordu. Eskisi gibi saat 8'de kalkıyor ve çay sonrası eski kitaplarıyla dergilerini okumaya oturuyordu. Artık yenilerini alacak parası yoktu. Kitaplar eski olduğundan ya da belki de durumundaki değişiklikten ötürü okuma yapmak o kadar da fazla ilgisini çekmiyordu artık. Aksine onu yoruyordu. Zamanı tembellik ederek geçirmemek için kitaplarının ayrıntılı bir kataloğunu hazırlayıp sırtlarına etiketler yapıştırdı. Bu mekanik ve özenli çalışma okumaktan daha çok ilgisini çekmişti. Zira bu çalışma anlaşılmaz bir şekilde düşüncelerini hafiflettiğinden hiçbir şey düşünmüyor ve zaman hızla akıp gidiyordu. Mutfakta oturup darüşka ile patatesleri soymak veya kara buğday tahılındaki çöpleri ayıklamak bile ilginç görünüyordu ona. Cumartesi ve pazar günleri kiliseye gidiyordu. Duvarın yanında durup gözlerini kapatıyor ve ilahileri dinliyordu babası, annesi. Üniversite ve dinler üzerine düşünüyordu. Huzurlu ve üzgündü. Kiliseden ayrılırken ise görevinin böyle kısa zamanda sona erdiğinden dolayı pişmandı. İvan Dimitriç ile konuşmak için iki defa hastaneye gitmişse de o iki defada da Ivan Dimitriç alışılmadık derecede heyecanlı ve öfkeliydi. Uzun zamandır boş konuşmaktan bıktığı için Ondan kendisini yalnız bırakmasını istedi Ve lanet olası aşağılık insanlardan Tüm acılarına karşı Tek bir ödül istediğini söyledi Hücre hapsi Bu isteğini reddederler miydi acaba Andrei Yefimiç iki defasında da Ona veda edip iyi geceler dilediğinde Terslenerek cevap verdi Canın cehenneme Andrei Yefimiç her ne kadar üçüncü defa gidip Gitmeyeceğini bilmese de Gitmek istiyordu Öğleden önce Andrei Yefimiç Odalarda gezinerek düşündü. Ama şimdi öğle yemeğinden akşam çayına kadar yüzü kanepenin arkasına bakar bir şekilde yatıyordu kanepede. Kendisini asla üstesinden gelemediği önemsiz düşüncelere bırakmıştı. 20 yılı aşkın bir süredir hizmet etmesine rağmen ne emekli maaşı vermişlerdi ona ne de herhangi bir toplu ödeme yapmışlardı. İncinmişti. Gerçek şu ki dürüstçe hizmet etmemişti. Ancak yine de tüm çalışanlar dürüst olsun ya da olmasın Ayrım gözetmeksizin emekli aylığı alırdı. Hem zaten modern atalet ahlaki niteliklerden ve yeteneklerden ziyade genellikle bu hizmetin hangi hizmet ne olursa olsun rütbelerle, nişanlarla ve emekli maaşlarıyla ödüllendirilmesi gerçeğinde yatmıyor muydu? Neden tek başına istisna olmak zorundaydı? Hiç parası yoktu. Dükkanın önden geçerken ev sahibesinin yüzüne bakmaya utanıyordu. 32 ruble bira borcu vardı. Belova'ya ödeme yapması gerekiyordu. Daryushka ise yavaş yavaş eski kıyafetleriyle kitaplarını satıyor ve ev sahibesine doktorun yakın zamanda çok para alacağını söylüyordu. Biriktirmiş olduğu bin rubleyi yolculuğa harcadığı için kendine kızdı. Şimdi bu para nasıl da işine yarayacaktı? İnsanların onu bir türlü rahat bırakmamasından ötürü hiç de memnun değildi. Hobotov eski bir meslektaşı zaman zaman ziyaret etmeyi kendisine vazife edinmişti. Hobotovla ilgili her şey... Yani iyi beslendiği anlaşılan yüzü, kötü ve aşağılayıcı ses tonu dilinden düşürmediği meslektaş kelimesiyle yüksek çizmeleri Andrei Yefimic'de itici duygular uyandırıyordu. Üstelik en sinir bozucu olan şey ise onun Andrei Yefimic'i iyileştirmeyi kendisine görev edinerek gerçekten de iyileştirdiğini düşünüyor olmasıydı. Her ziyaretinde bir şişe potasyum bromir ile ravent hapı getirdi. Mihail Averjeniç de, Arkadaşını ziyaret etmeyi ve onu eğlendirmeyi görev edinmişti kendine. Her defasında Andrei Yefimiç'e iddialı bir küstahlıkla gitti. Zorla güldü. Bugün gayet iyi göründüğünü ve Tanrı'ya şükürler olsun ki işlerin daha iyi hale geldiği konusunda ona garanti verdi. İşte bunda arkadaşının durumunu umutsuz gördüğü sonucu çıkarılabilirdi. Henüz Varşova'daki borcunu ödememekte birlikte utançtan bunalmış ve gergindi. Tam da bu nedenle daha yüksek sesle gülmeye çalışıyor ve komik konuşuyordu. Şakaları ve hikayeleri artık sonsuz görünüyordu. Ve bunlar hem Andrei Yefimic hem de kendisi için acı vericiydi. Bu ziyaretler sırasında Andrei Yefimic genellikle yüzü duvara dönmüş bir şekilde kanepede yatıyor ve arkadaşını dişleri sıkılı bir şekilde dinliyordu. Yani ruhunun üzerinde katman katman olan bir pislik vardı. Artık ve her ziyaret sonrası bu pisliğin daha da yükseldiğini, sanki boğazına kadar geldiğini hissediyordu. Önemsiz hislerini bastırmak için kendisinin Hobotov'un Mihail ve Averyen için doğada bir iz bile bırakmadan er ya da geç ölmeleri gerektiğini düşünmek için acele ederdi. Eğer bir milyon yıl içinde bir ruhun dünyanın ötesine geçerek uzaya gittiğini hayal edersek o zaman toprak ve çıplak kayalardan başka bir şey görmeyecektir. Her şey kültür ve ahlaki hukuk kaybolacak ve hatta dulavrat otu bile büyümeyecektir. Dükkanın önünden geçerken hissedilen utancın Önemsiz Hobotov'un, Mihail Averjeniç'in yorucu dostluğunun ne anlamı var? Bütün bunlar anlamsız ve saçma şeyler. Ancak bu tür bir akıl yürütme de yardımcı olmuyordu. 1 milyon yıl içinde Yerküre'yi zar zor hayal ettiğinde yüksek çizmeleriyle Hobotov yahut zoraki gülüşüyle Mihail Averjeniç çıplak kayıların arkasından görünür hatta şu utangaç fısıltıyı duyardı. Dostum, Varşova borcunu bugünlerde ödeyeceğim mutlaka. Bir keresinde Mihail Averjeniç Öğleden sonra Andrei Yefimiç kanepede yatarken çıka geldi. Hatta aynı anda Hobotov da potasyum bromür ile birlikte geldi. Andrei Yefimiç güç bela ayağa kalktı ve iki eliyle kanepeyi tutarak oturdu. Mihail Averjenit söze girdi. ''Dostum bugün yüzünüzün rengi dünden daha iyi. Evet enerjik görünüyorsunuz. Yemin ederim ki öyle enerjik.'' Hobotov esneyerek ''Zamanıdır. İyileşmenizin tam zamanıdır meslektaşım. Sanırım bu sıkıcı işten iyice bıktınız.'' dedi. Mihail Averjeniç neşeli bir şekilde ''İyileşeceğiz. Yüz yıl daha yaşayacağız. Emin olun.'' dedi. Hobotov teselli ediyordu. Yüz olmasa da yirmi yılda yeter. Meslektaşım, hiçbir şey ama hiçbir şey için cesaretiniz kırılmasın. Şüphelerinizi bir kenara bırakın. Mihail Averjeniç gülerek arkadaşının dizini pat pat vurdu. ''Kendimizi göstereceğiz. Göstereceğiz. Gelecek yaz. Tanrı izin verirse Kafkasya'ya geçelim ve her yeri at üstünde gezelim. Hop hop.'' Kafkasya'dan döndüğümüzde belki de güzel bir şey olur. Düğüne gideriz. Mihail Averjeniç sinsice göz kırparak ekledi. Sevgili dostum sizi evlendireceğiz. Evlendireceğiz. Andrei Yefimiç pisliğin aniden boğazına geldiğini hissetti. Kalbi korkunç bir şekilde atıyordu. Hızla ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Bu bayağılıktır. Bayağılıktan bahsettiğinizi gerçekten de anlamıyor musunuz yani? Yumuşak ve kibar bir şekilde devam etmek istediyse de iradesine rağmen Aniden yumruklarını sıktı ve onları başının üzerine kaldırdı. Kıpkırmızı kesilerek ve tüm vücudu titreyerek kendisine ait olmayan bir sesle bağırdı. ''Beni rahat bırakın. Dışarı. İkiniz de dışarı.'' Mihail Averjeniç ve Hobotov ayağa kalktılar. Önce şaşkınlıkla sonra korkuyla ona bakmaya başladılar. Andrei Yefimiç bağırmaya devam ediyordu. ''İkiniz de dışarı. Sizi aptallar. Kafasızlar. Ne dostluğunuza ne de ilaçlarınıza ihtiyacım var benim. Seni sersem herif.'' Aşağılık iğrenç şey. Hobotov ve Mihail Averjeniç birbirlerine şaşkınlıkla bakar vaziyette kapıya giderek koridora çıktılar. Andrei Yefimiç potasyum bromür şişesini alıp arkalarından fırlattı. Şişe bir çınlamayla kapının eşiğinde kırılıverdi. Koridora koşup ağlayan bir sesle bağırdı. Defolun gidin. Cehenneme kadar yolunuz var. Misafirlerden gittikten sonra Andrei Yefimiç hummaya tutulmuş gibi titriyordu. Kanepeye uzanıp uzun süre tekrarladı. Aptallar! Sizi kafasızlar sakinleştiğinde ise her şeyden önce fakir Mihail Averyen için artık muhtemelen daha çok utandığı, üzerine bir ağırlık çöktüğü ve tüm bunların korkunç olduğu düşüncesi geldi aklına. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Akıl ve nezaket nereye kaybolmuştu? Düşüncelerin aydınlanması ve felsefi ilgisizlik nerede hani? Doktor bütün gece utancından ve üzüntüsünden uyuyamadı. Sabah saat 10'da postaneye giderek... Posta müdüründen özür diledi. Mihail Averyanich içini çekerek ve arkadaşının elini sıkıca tutarak ne olduğunu hatırlamayacağız. Kim ki geçmişi hatırlarsa gözü çıksın dedi. Sonra da aniden öyle yüksek sesle bağırdı ki tüm postacılar ve ziyaretçiler irkildi. Lubavkin sandalye getir. Öte yandan veznedeki parmaklıkların ardından kendisine taahhütlü mektup uzatan bir kadına sen de bekle meşgul olduğumu görmüyor musun be kadın diye bağırdı. Ardından Andrei Yefim dönerek sakin bir sesle devam etti. ''Geçmişi unutalım. Lütfen. Oturun sevgili dostum. Rica ederim.'' Dizlerini sessizce bir dakika kadar ovuşturduktan sonra söze girdi. ''Niyetim sizi incitmek değildi. Hastalık babamın oğlu değil. Anlıyorum. Geçirdiğiniz nöbet doktorla bizi öyle korkuttu ki bunun üzerine uzun süre konuştuk. ''Sevgili dostum neden hastalığınızı ciddi bir şekilde ele almak istemiyorsunuz? Böyle devam edemezsiniz ki.'' Ardından Mihael Averjeniç fısıldayarak konuşmasına devam etti. Dürüstlüğümü maruz görün ancak öyle olumsuz şartlarda yaşıyorsunuz ki sıkışık, kirli, kimsenin size bakmadığı, tedavinizin mümkün olmadığı aziz dostum doktorla birlikte tüm kalbimizle yalvarıyoruz. Tavsiyemize kulak verin, hastaneye yatın, orada sağlıklı yiyecek var, bakım var, tedavi var aramızda kalsın ama Yevgeni Fuyadoriç kötü bir terbiye almış olsa da bilgili biridir. Ona gözü kapalı güvenebilirsiniz. Sizinle ilgileneceğinize dair söz verdi bana. Andrei Yefimic, posta müdürünün aniden yanaklarında parıldayan gözyaşlarından ve samimiyetinden etkilendi. Elini kalbinin üzerine koyarak fısıldadı. Saygıdeğer dostum, inanmayın. Onlara inanmayın. Bu bir aldatmacadır. Benim hastalığım 20 yıldır bu kasabada sadece bir akıllı adam bulmamdan ve onun da deli olmasından ileri geliyor yalnızca. Hasta falan değilim ama çıkış yolu olmayan, büyülü bir labirente düştüm. Umurumda değil, her şeye hazırım. Hastaneye yatın, muhterem dostum. Çukur bile olsa bana fark etmez. Canım benim Yevgeni Fyodor için her dediğini dinleyeceğine dair söz verin bana. Kesinlikle söz veriyorum. Ancak bakın tekrarlıyorum sevgili dostum. Ben büyülü bir labirente düştüm. Şimdi her şey, arkadaşlarımın gerçek ilgisi bile tek bir şeye yol açıyor. Yani benim sonuma... Hayatım mahvolacak. Bunu itiraf etmekten çekinmiyorum. Canım sağlığınıza kavuşacaksınız. Andrei Yefimic öfkeyle sordu. Bunu söylemenin ne anlamı var? Hayatının sonunda olup da şu an benim yaşadığım şeyi yaşayan az sayıda insan vardır. Böbreklerinizin kötü durumda olduğu yahut kalbinizin büyüdüğü türünden kötü bir şey söyleseler hemen tedaviye başlarsınız. Ya da tek kelimeyle sizin deli veya suçlu olduğunuzu söyleseler insanlar aniden dikkatlerini size çevirse... İşte o zaman da büyülü bir labirente düştüğünüzü ve bundan artık dışarı çıkmayacağınızı bilirsiniz. Labirentten çıkmaya çalıştıkça daha da kaybolacaksınız aslında. Vazgeçin. Zira artık hiçbir insani çaba sizi kurtaramaz. Yani en azından ben öyle öngörüyorum. Bu arada veznenin önü kalabalıklaşmıştı. Andrei Yefimiç buna müdahil olmamak için ayağa kalkarak vedalaştı. Mihail Averjeniç ondan bir kere daha söz aldıktan sonra dış kapıya kadar eşlik etti ona. Aynı gün akşamdan önce Hobotov üzerinde kısa bir kürk manto ve yüksek botlarıyla beklenmedik bir şekilde Andrei Yefimic'e uğradı. Dün hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya başladı. Meslektaşım size bir işim düştü. Sizi davet etmeye geldim. Benimle bir konsültasyona gelmek istemez misiniz? Hobotov'un onu yürüyüşe çıkararak dikkatini dağıtmak yahut gerçekten para kazanmasını sağlamak istediğini düşünen Andrei Yefimic giyinip onunla dışarı çıktı. Dün yaptığı hatayı düzeltip uzlaştığı için memnun oldu. Ve düne ilişkin herhangi biri imada dahi bulunmayan, görünüşte onu bağışlayan Hobotov'a kalpten teşekkür etti. Kültür sahibi olmayan bu kişiden böyle bir incelik beklemek zordu. Andrei Yefimich sordu. Hastanız nerede? Hastanede. Uzun zamandır size göstermek istiyordum. Çok ilginç bir vaka. Hastane olusuna girdikten sonra ana binanın etrafından dolanarak Delinin yerleştirildiği ek binaya gittiler. Nedense bütün bunlar sessizlik içinde olmaktaydı. Ek binaya girdiklerinden Nikita her zamanki gibi yerinden sıçradı ve dikkat kesildi. Andrey Yefimich ile birlikte Kovuşa giderken Hobatov bir alt tonda, "Hastalardan birinin akciğer komplikasyonu var. Siz burada bekleyin, ben hemen geliyorum. Sadece stetoskop için gidip geleceğim." dedi. Gitti. Hava kararıyordu. Ivan Dimitrich yüzünü yastığa gömmüş bir şekilde yatağında yatıyordu. Felçli hasta da hareketsiz bir şekilde oturup sessizce ağlıyor, dudaklarını hareket ettiriyordu. Eski tasnifçi memuru olan şişman köylü de uyuyordu. Ortalık sessizdi. Andrei Yefimiç, Ivan Dimitriç'in yatağında oturup bekledi. Yarım saat sonra koğuşa Hobotov yerine Nikita geldi. Kucağında hastane kıyafeti, iç çamaşırı ve terlik vardı. Sessiz bir şekilde ''Lütfen giyinin Asil Efendimiz'' dedi. Ardından görünüşe göre... Yakın zamanda getirilmiş olan boş yatağı işaret ederek ekledi. ''İşte yatağınız. Lütfen buraya gelin. Her şey yolunda. Tanrı'nın izniyle sağlığınıza kavuşacaksınız.'' Andrei Yefimic her şeyi anlamıştı. Tek kelime bile etmeden Nikita'nın işaret ettiği yatağa oturdu. Nikita'nın ayakta durup beklediğini görünce çırılçıplak soyundu ancak utanıyordu. Sonra hastane kıyafetini giydi. Kilot çok kısaydı. Gömlek ise uzun ve sabahlıktan da tütsülenmiş balık kokusu geliyordu. Nikita cümlesini tekrarladı. Tanrı'nın izniyle iyileşeceksiniz. Andrei Yefimic'in kıyafetini kucakladığı gibi dışarı çıktı ve arkasından da kapıyı kapattı. Her neyse diye düşünüyordu Andrei Yefimic. Utanarak sabahlığına sarıldı. Yeni kıyafetinin içinde bir tutukluya benzediğini hissederek her neyse. Fırakmış, üniformaymış, sabahlıkmış, hiç umurumda değil diye düşündü. Ya saati, yan cebindeki not defteri, sigaraları ne olacaktı? Nikita kıyafetlerini nereye alıp götürmüştü? Şimdi belki de ölene değin pantolon, yelek ve çizme giymek zorunda değildi. Bütün bunlar bir şekilde garip ve hatta başlangıçta anlaşılmazdı. Andrei Yefimic şimdi Burcuva Belova'nın eviyle 6. koğuş arasında hiçbir fark olmadığına, bu dünyadaki her şeyin saçmalık ve kibir olduğuna ikna olmuştu olmasına. Fakat bu arada elleri titriyordu, ayakları ise buz tutmuştu. Ancak yakında Ivan Dimitriç'in, Uyanıp onu sabahlıkla göreceği düşüncesi ürperticiydi. Ayağa kalktı, koğuşta biraz yürüdü ve tekrar oturdu. Böylece yarım saat, bir saat oturmuştu ve sıkıntıdan patlamıştı. Burada bu insanlar gibi günlerce, haftalarca, hatta yıllarca yaşamak mümkün müydü gerçekten? Oturdu. Tekrar koğuşta yürüdü ve tekrar oturdu. Gidip pencereden dışarı bakabilir ve tekrar bir köşeden öbür köşeye kadar yürüyebilirdi. Ya sonra? Yani her zaman bir put gibi oturup düşünecek mi? Hayır bu pek mümkün değil. Andrei Yefimic uzandı. Fakat sonra hemen kalktı. Koluyla alnındaki soğuk teri silince tüm yüzünün tütsülenmiş balık koktuğunu hissetti. Tekrar arşınladı koğuşu. Ellerini şaşkınlık içinde açarak Bu bir yanlış anlamı olmalı. Burada bir yanlış anlamı olduğunu açıklamalıyım. Bu sırada Ivan Dimitric uyanıp oturdu ve yanaklarını yumruk yapılı ellerine yasladı. Tükürdü. Sonra tembel bir şekilde baktı doktora. Görünüşe göre ilk anda hiçbir şey anlamadı. Ancak kısa süre sonra uykulu yüzünde öfke ve küçümseme belirdi. Bir gözünü kısarak boğuk ve uykulu bir sesle konuştu. ''Aha demek sizi de buraya koydular. Canım benim. Çok memnun oldum. İnsanların kanını siz içerken şimdi sizin kanınızı içecekler. Harikulade.'' Andrei Yefimic, Ivan Dimitric'in sözlerinden korkmuş bir halde ''Bu bir yanlış anlama.'' diyerek omzunu silikip tekrar etti. Bu bir yanlış anlama. Ivan Dimitriç tekrar tükürüp uzandı. Ardından tekrarladı. Lanet olası hayat. Acı ve üzücü olan şey şu ki bu hayat ıstıraba karşılık bir ödülle yahut operada olduğu gibi bir ilahlaştırmayla değil aksine ölümle sona erecek. Hastane personeli gelip mevtahi ellerinden ve ayaklarından tutup bodruma sürükleyecekler. Bır. Çok da önemli değil bu. Hem zaten öbür tarafta bayram yapacağız. Öbür taraftan bu koridora gelip bu sürüngenleri korkutacağım. Saçlarını artacağım. Moiseyka geri dönüp doktoru görünce elini uzatarak bana bir kapikçik ver dedi. Andrei Yefimic pencereye gidip tarlaya baktı. Artık hava kararıyordu. Sağ taraftaki ufukta soğuk, koyu kırmızı bir ay yükselmekteydi. Hastane çitine yakın, yüz sajen kadarlık mesafeden fazla olmayan, Taştan bir duvarla çevrili uzun beyaz bir ev vardı. Hapishaneydi bu. İşte gerçek olan bu diye düşünüyordu Andrei Yefimic. Korkmuştu. Ay ve hapishane. Çitin üzerindeki çiviler ile kemik yıkma fabrikasından çıkan uzak alevler korkunçtu. Arkadan bir iç çekiş duydu. Andrei Yefimic etrafına bakınca göğsünde parlayan yıldızlar ile nişanları olan adamı gördü. Gülerek kurnaz bir şekilde göz kırpıyordu adam. Korkutucu görünüyordu. Andrei Yefimic... Ay ve hapishanede özel bir şey olmadığını, zihinsel olarak sağlıklı insanların nişan aldığını, her şeyin zamanla kaybolacağını ve toprağa dönüşeceğini söyleyerek kendini inandırmaya çalışıyordu. Ama umutsuzluk aniden onu ele geçirince parmaklıkları iki eliyle tutup tüm gücüyle salladı. Güçlü parmaklıklar kıpırdamadı bile yerinden. Sonra daha da korkutucu olmaması için Ivan Dimitriç'in yatağına gidip oturdu. Titreyerek ve soğuk terini silerek mırıldandı. Cesaretimi yitirdim dostum, cesaretimi yitirdim. Ivan Dmitriç alaycı bir sesle konuştu. Felsefe yapıyorsunuz tanrım. Tanrım evet. Evet bir zamanlar Rusya'da felsefe olmadığından fakat herkesin en değersiz olanın bile felsefe yaptığından dem vuruyordunuz. Andrei Yefimic sanki ağlamak ve yaz tutmak istiyormuş gibi bir ses tonuyla sonuçta değersiz olanın felsefesinden kimseye zarar gelmez. Hem bu kötücül kahkaha da neden dostum? Eğer memnun değilse bu önemsiz insan nasıl felsefe etmez? Tanrı'nın suratindeki zeki, eğitimli, gururlu ve özgürlük seven birinin pis, aptal küçük bir kasabaya giderek doktor olup tüm hayatını şişeler, sürükler ve hardal yakası üçlüsü arasında geçirmekten başka bir çaresi kalmıyor. Şarlatanlık, dar kafalılık, adilik. Aman Tanrım dedi. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Doktorluğu beğenmiyorsanız gidip bakan olsaydınız. Yapamadım. ''Hiçbir şey gelmedi elimden. Zayıfım ben dostum. Kayıtsız biriydim ben. Cesur ve mantıklı düşünürdüm. Fakat hayat bana şöyle bir dokunduğunda cesaretimi yitirdim. Bezginlik peyda oldu. Bizler zavallıyız. Aciz yaratıklarız. Siz de öylesiniz azizim. Zeki ve asilsiniz. Annenizin sütüyle iyi dürtüleri emdiniz. Ancak yorulduğunuzda ve hastalandığınızda hayata zorlukla girdiniz. Zayıfsınız zayıf.'' Akşamdan beri korku ve kızgınlık duygusunun dışında göze batmayan bir başka şey... Andrey Yefimiç'e sürekli işkence ediyordu. Sonunda bira ve sigara içmek istediğini fark etti. Buradan çıkacağım dostum. Buraya bir ışık getirmelerini söyleyeceğim. Böyle yapamam ben. Dayanamam." dedi. Andrey Yefimich kapıya gidip açtıysa da Nikita hemen yerinden fırlayıp yolunu kesti. "Nereye gidiyorsunuz? Yasak, yasak. Uyku vakti geldi." dedi. "Sadece bir dakikalığına avluda dolanacağım." diyen Andrey Yefimich şaşkındı. "İmkansız, bu mümkün değil." ''Böyle bir emir yok. Siz de biliyorsunuz.'' Nikita kapıyı kapatıp sırtını ona yasladı. Andrei Yefimic omuzlarını silkerek ''Buradan çıkarsam kime ne zarar gelecek ki?'' ''Anlamıyorum. Nikita çıkmam lazım. Buna mecburum.'' dedi titreyen bir sesle. Nikita ise buna karşılık öğretici bir şekilde ''Düzeni bozmayın. Bu hiç iyi olmaz.'' dedi. Bunun üzerine Ivan Dimitriç aniden çığlık atarak yerinden fırladı. ''Bunun ne olduğunu şeytan bilir. Neden dışarı çıkılmayacakmış?'' ''Bizi burada tutmaya nasıl cüret ederler?'' ''Yasanın açıkça ifade ettiği gibi yargılama olmaksızın hiç kimsenin özgürlüğüne ket vurulamaz.'' ''Bu baskıdır. Bu tiranlıktır.'' İvan Dimitriç'in bağırmasından cesaret alan Andrei Yefimiç, ''Elbette tiranlıktır. Keyfiliktir. İhtiyacım var ve dışarı çıkmam gerekiyor. Ancak onun böyle bir hakkı yok. Çekin önümden. Sana diyorum.'' Ivan Dimitriç yumruğunu kapıya vurarak bağırdı. ''Seni aptal sığır. Duyuyor musun? Aç kapıyı. Yoksa kırarım.'' Seni deri yüzücü. Bütün bedeni titreyerek bağırdı Andrei Yefimich. Aç kapıyı ısrar ediyorum. Nikita kapının arasından cevap verdi. Tekrar söyle. Söyle. En azından gidip yengeneyi Fyodorich'i çağır. Ona buraya bir dakikalığına gelmesi için rica ettiğimi söyle. Yarın gelecekler zaten. Bu arada Ivan Dimitriş konuşmasına devam ederek bizi asla bırakmayacaklar. Burada çürüyüp gideceğiz. Aman tanrım öteki tarafta gerçekten cehennem yok mu? Bu kötüler af mı edilecekler yoksa adalet nerede? Aç çabuk, boğuluyorum diyerek boğuk bir sesle bağırdı ve kapıya dayandı. Kafamı parçalayacağım caniler. Nikita hemen kapıyı açtı ve kaba bir şekilde elleriyle ve diziyle Andrey Yefimich'i itti. Sonra da kolunu sallayarak yüzüne bir yumruk indirdi. Andrei Yefimich kocaman, tuzlu bir dalganın onu baştan aşağı sarıp sarmaladığını ve sonra da bu dalganın kendisini yatağa sürüklediğini sandı. Aslında ağzında tuz tadı vardı. Muhtemelen dişlerinden kan geliyordu. Yüzmek istiyormuş gibi ellerini sallayarak birinin yatağına tutundu ve işte o zaman Nikita'nın ona arkadan iki kez vurduğunu hissetti. Ivan Dmitrich yüksek sesle çığlık attı. O da dayak yiyor olmalıydı. Sonra her şey sessizleşti. Zayıf ay ışığı parmaklıkların arasından geçiyordu. Yerde aya benzer bir gölge vardı. Manzara korkunçtu. Andrey Yefimich uzanmış nefesini tutuyordu. Korku içinde bir kez daha dövülmeyi bekliyordu. Sanki birisi eline bir orak almış da ona sokmuş, göğsünde ve bağırsaklarında onu birkaç kez çevirmiş gibi hissediyordu. Acıdan yastığı dişleyip dişlerini gıcırdattı ve kargaşanın ortasında aniden korkunç, dayanılmaz bir düşünce belirdi kafasında. Net bir şekilde, şimdi ay ışığında siyah gölgeler gibi görünen bu insanlar, yıllarca gün gün bu acıya katlanmak zorunda kalmışlardı. 20 yılı aşkın bir süredir bunu bilmemesi, ve bilmek istememesi nasıl mümkün olabilirdi? Bilmiyordu. Acı hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu da suçlanmayacağı anlamına geliyordu. Fakat Nikita gibi uzlaşmaz ve kaba saba olan birinin vicdanı başından ayak bileklerine kadar onu buz kesmişti. Yerinden fırladığı gibi tüm gücüyle bağırmak ve önce Nikita'yı sonra da sırasıyla Hobotov'u, müdürü, asistanı ve nihayetinde de kendini öldürmek için derhal kaçmak istedi. Ama göğsünden tek bir ses bile çıkmıyordu. Hem bacakları da itaat etmiyordu ona. Nefes nefese göğsünün üzerindeki sabahlığını ve gömleğini yırttı. Parçaladı ve ardından hiçbir şey hissetmeden yatağa devrildi. Ertesi sabah uyandığında başı ağrıyor, kulakları uğulduyordu. Üzerinde bir halsizlik vardı. Dünkü zayıflığını hatırladığında hiç de utanmadı. Dün korkaktı. Hatta aydan bile korkuyordu. Ve daha önce kendisinden beklemeyeceği duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmişti. Örneğin felsefe yapan değersiz insanların memnuniyetsizliğine ilişkin düşünceler. Ancak artık umurunda değildi. Ağzına tek lokma koymadı. Öyle hareketsiz bir şekilde sessizce yattı. Bana fark etmez diye düşünüyordu ona soru sorulduğunda. Cevap vermeyeceğim. Hepsi bir bana. Öğle yemeğinden sonra Mihail Averjeniç geldiğinde elinde 100 gram çay ile 400 gram marmelat vardı. Darüşka da gelmişti ve yüzünde donuk keder ifadesiyle yatağın yanında bir saat durdu. Doktor Hobotov da onu ziyaret etti. Bir şişe potasyum bromür getirdi ve Nikita'ya da koğuşta bir şeyle tütsüz yapmasını emretti. Akşama doğru Andrei Yefimic apopilektik inme nedeniyle öldü. İlk başta muazzam titreme ve mide bulantısı hissetti. Sanki bütün vücuduna parmaklarına bile nüfuz eden iğrenç bir şey. Midesinden kafasına kadar çıkıyor ve gözleriyle kulaklarının kapandığını hissediyordu. Gözlerinin önünde yeşil bir şey vardı. Andrey Yefimiç sona geldiğini fark etti. Ve İvan Dimitriç'in, Mihail Averjeniç'in ve milyonlarca insanın ölümsüzlüğe inandığını hatırladı. Ya gerçekten varsa? Ancak ölümsüzlük istemiyordu. Sadece bir an için düşünmüştü onu. Dün hakkında okuma yaptığı olağan dışı güzel, zarif bir geyik sürüsü onun yanından geçmekteydi. Daha sonra da bir köylü bir kadın kendisine taahhütlü bir mektup yazıyordu. Mihail Averjeniç bir şey söyledi. Sonra her şey kayboldu. Ve Andrei Yefimiç sonsuza dek unutuldu. Hastane personeli gelip onu kollarından ve bacaklarından tutup şapele götürdü. Gözleri açık bir şekilde yatıyordu orada. Ay ise geceleyin ışığını esirgemiyordu ondan. Sabahleyin Sergey Sergeyeviç gelip dindar bir şekilde Hz. İsa'nın önünde dua etti. Ve ardından eski şefinin gözlerini kapattı. Bir gün sonra Andrei Yefimiç defnedildi. Cenazede sadece Mihail Averjeniç ile darüşka vardı. 1892 Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimler açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.